Profesör Doktor Yücel Oğurlu'yu konuşmalar yapmak üzere bir seydafteriyorum. Değerli arkadaşlar, değerli akademisyenler hepinizi selamlıyorum. Ee, şimdi bugün çok değerli bir misafirimiz var bizim burada burada. Profesör Doktor İhsan olur beyefendi. Ee, gerçekten kendisini ee, Yakınla tanıyanlar ya da en azından sosyal medya üzerinden takip edenler e, ürettiği değerin farkındadır. Yapmış olduğu tespitlerin mutlaka farkındadır. E, bugün biz bilgelik e, ve hikmete yönelik bence e, irfanı da temsil eden bir damarı burada dinlemiş olacağız. E, nadir bulunan kişiliklerden birisi. bir Eski bir Türk atasözü diyor ki, altının kadrini zerger bilir diyor. Yani Altının kıymetini kuyumcular anlar diyor Ancak Bizler de akademik dünyada az çok kuyumcu olduğumuzu iddia ediyoruz. Çok doğru insanları, doğru isimleri tespit etmeye çalışıyoruz. Rıdvan hocama bunun için ayrıca ben teşekkür ediyorum. Hocamıza da, İhsan hocamıza da, yani bizim bu davetimizi kabul ettiği için ayrıca teşekkür ediyorum. Bugün sunulacak başlık da ayrıca bir değer ifade ediyor. Yani Yunus'u aranızda bilmeyen yoktur mutlaka. Yunus malum olduğu üzere Hoca Ahmet Yesevi'den yani Asya steplerinden başlayarak Anadolu'ya gelen önemli bir damarı temsil ediyor. Ve o damarda Hacı Bektaş'ı, Hacı Bektaş'ı Veli'yi, Hacı Bayram'ı Veli'yi aynı anda bulabilirsiniz. Onun ötesinde Anadolu'yu bugünkü kimliğine kavuşturan gönül erlerini hem alp hem erenleri orada bulabilirsiniz. Ben burada hocamızı dinlemekten büyük keyif alacağım. Sonuna kadar büyük bir ilgi ve merakla dinleyeceğim. Eminim, eminim ki bu az sayıda ama nitelikli fakat kuyumcu kimliğine sahip siz dinleyicilerde. Ee, burada kendi işçiliğinizi, maden işçiliğinizi yapmış olacaksınız. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, hocamıza da ayrıca teşekkür ediyorum tekrar. Sağolun. Rektörümüzün konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Sayın İhsan Fazlaoğlu'nu sahneye etmeden önce özgeçmişini okumak istiyorum. Kadıköy İmam Hatip Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünü bitirdikten sonra Ürdün Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde ve Halep Arap Bilim-Tarihi Enstitüsü İslam Matematik Tarihi ve Tenkitli Metin Hazırlama Atölyesi'nde İslam Bilim ve Matematik Tarihi üzerine araştırmalar yaptı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde bir sürü araştırma görevlisi İslam, Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi Yazmalar bölümünde araştırmacı olarak çalıştı. 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Felsefe bölümüne geçti ve aynı bölümde doktorasını tamamladı. 2001-2002 arası Oklahoma Üniversitesi'nde sahası ile ilgili araştırmalar yaptı. Felsefe, bilim tarihi ile matematik tarihi ve felsefesi üzerine yoğunlaşan İhsan Fazlıoğlu, özellikle bu yapıların İslam ve Türk medeniyet tarihi içerisindeki gelişmelerini yazma kaynaklarına dayanarak inceledi. Ulusal ve uluslararası pek çok sempozyuma bildiriler sunmuş olan Fazlıoğlu, halen İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde Felsefe Anabilim Dalı Başkanıdır. Makaleleri Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Divan İlmi Araştırmalar Dergisi, Kutadgu Bilig Felsefe Bilim Araştırmaları, Osmanlı Bilim Araştırmaları Dergisi ve Nazariyet Dergisi gibi birçok bilimsel dergide ayrıca sempozyum tebliğ kitaplarında yayımlandı. Yazdığı dergilerin bazılarında sayı editörlüğü yaptı. Eserleri Kendini Aramak, Kendini Bulmak, Adet ile Miktar, Akıllı Türk Makul Tarih, Nazari Ufuk Sözün eşiğinde, soruların peşinde, derin yapı, fuzuli ne demek istedi? Sen kendini bilmez isen, gün Emre ne demek istedi? Başlıklı konferansını gerçekleştirmek üzere Sayın İhsan Fazlaoğlu'nu sahneye arz ediyorum. Öncelikle bu toplantıyı düzenleyen ve beni davet etmenin rezaketini gösteren e, tüm hocalarıma teşekkür ediyorum özellikle Rıbdan Bizim Kadıköy Matiflerinde bir müşterekliğimiz var hocamızla. Bizim abimiz de, büyüğümüz de yani. Ee, direktör Bey'e de teşekkür ediyorum. Hem e, dinleme nezaketini gösteriyorlar. Şimdi zor bir konuyu konuşacağız. Onun için e, küçük bir topluluk olması daha iyi. Çoklukta pek fazla hayır olmaz. Evet. İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde böyle bir programı Rıdvan Hocam haber verdiği zaman, ne konuşabiliriz üzerine biraz müzakere ettik telefonda. Ee, Yunus Emre üzerinden gideceğiz ama e, mesele Yunus Emre değil. Mesele Yunus Emre üzerinden sorunlara uzanabilme becerisini göstermek. Düşünürü kendinde anlamakla e, onu bugüne taşımak arasında, bugünkü sorunla ilişkilerin arasında bir okuma farkı vardır. Onun için ...bir ders havasında ve biraz da ağır olacak. Tamam mı? E, muhabbeti yapmayacağım yani. Şimdi... ...herhangi bir şeyi... ...bu bir metin olabilir. Bir nesne olabilir. Fiziksel bir nesne olabilir. Zihinsel bir nesne olabilir. Teorik... ...bilmek ne demektir? Ne kastediyoruz? Teorik, bu konuda teorik konuşmak... ...bu teori, konuyu teorik olarak idrak etmek... ...bu teoriyi teorik olarak analiz etmek... ...ne anlama gelir? Teorik kelimesinin referansı ne? Uzantısı ne? Neye denk geliyor? Buna klasik Türkçemizde... ...klasik Türkçemizde... ...Osmanlıca değil, öyle bir dil yok... ...klasik Türkçemizde nazar fiilini kullanıyoruz. Nazari faaliyet. Fark etmez. Teorik kelimesinin nazarı... ...koyduğumuzda da tasavvurumuz değişmiyor. Lafız olarak kalıyor. Ne demek? Mesela şu masayı... Teorik olarak nasıl bilebilirim? Ya da biraz önce üzerinde duracağım Yunus Emre'nin beytinin teorik idraki ne demek? Şimdi nazar bakmak demek. Baktım. E herkes bakıyor. Diğer canlılar da bakıyor buna. Dışına baktığım zaman gördüğüm şeyler var şüphesiz. Nedir? İşte bu kahverengidir, hacmi şu kadardır, eni bu kadardır, Boyu bu kadardır diye çıkarımlar yapabilirim. Ama bu nazar bana ilk elde o nesnenin ya da Fuzuli'nin bir beytine baktığımda ya da Yunus Emre'nin bir beytine baktığımda ya da bir matematik metni, bir felsefe metni baktığımda benzer şekilde harfler göreceğim, belirli lafızlar göreceğim. o lafızların ilk elde bendeki çağrışımları bildiğim dilin derinliğine kadarsa o dilin imkanlarıyla o beyti idrak edeceğim. Bu mudur bakmak? Şimdi burada ince bir aynim yapmamız lazım. Nazara fiili, klasik Türkçe'de, Arapça'da iki harficerle kullanılır. Biri fiil, biri ila. Biz genelde teorik düşünmeyi ila fiile kullanıyoruz. Ya yani Bakmak, yani öküzün trene bakmasından bir farkı yok. Bakıyoruz ki gökyüzüne bak diyor Tanrı. İbret al diyor, bakıyoruz. Ulan ne güzel yaratmış değil, yatıyoruz değil mi? Halbuki orada fi harficiliyle kullanılan şeyde entesan bir ifade var. İçine gir bak. ...şu masanın içine gireceksin. Nazırafi demek, teorik düşünce demek... Yunanca ancak kökünde düşünürsek... ...şunun içine gireceksin. Ya da... ...bir şiir okuyorsan... ...o şiirin içine gireceksin. Ya girdim içine... ...e kaybolabilirim. İçeriden iyi bileceğim. Ya da bir beyte... ...bir divana girdiğimde... ...bu işte... ...bir Osmanlı dönemi ...Türk şairi olsun... İster batı medeniyet ilişki şair olsun, dilini bil ya da Türkçe oku fark etmez. Hangi metni eline alırsan al, metni okumanın da kendine göre bir içine girmeklikle alakası var. Fakat içine girdiğinde neye dikkat edeceksin? İşte nazar dediğimiz faaliyet budur ve biz bunu unuttuk. Bu, bu nazar tanımının en güzel 16, 1561 dönünen Taşpöblüzade veriyor. Et tefekkür bil mukavimat Nazar eşittir e, tefekkür bilmukavimat ne demek? Teorik düşünme içine girdiğin nesnenin kurucu unsurlarını tespit etmektir. Kurucu unsurlarıyla düşünmektir. Tefekkür düşünmek bir ile demek mukavimat kurucu unsur. Yani şöyle düşünün bilim felsefesinde verdiğimiz bizim tipik örnek ediktir masası deriz biz buna. Nedir? Şimdi hepinizden şu masa hakkında bir tasvir istesem. Hepiniz üç aşağı beş yukarı sensible dediğimiz mahsus masa hakkında manifest ya da masa hakkında bir tasvirde bulunursunuz. Ama buraya bir kuantum fizikçisini çağırdığımızda ya da bir kimyacıyı çağırdığımızda bize gerçek masanın bu olmadığını, bu masanın kuartlardan atom altı bilmem yapılardan bir sürü bilmediğimiz scientific dediğimiz bilimsel terim kullanarak bir masa anlatacaktır. Ve diyecektir ki, real, gerçek masa budur. E peki bu kadar insan yanılıyor muyuz? Gerçek masa bu. Biz onu niye göremiyoruz? Çünkü aklımızla içine giremiyoruz. O bilim adamı giriyor. Ve girdikçe de içindeki kurucu terimleri, kurucu olan ne ise onun alanında onları tespit edip, nedensel ilişkiliğiyle bağlayıp, masayı inşa ediyor. Dolayısıyla bilim, bilim felsefesindeki ifadesiyle sanat gibi bir temsil değildir. Yani görüneni aktarma değildir. Görüneni yeniden inşa etmektir. Bir tür yeniden yaratma buradaki mevcudu yeniden bilimsel terimlerle yeniden kurmaktır. Bu sadece bilim için mi geçerli? Hayır. Herhangi bir şiiri, İbn-i Sina'nın bir metnini, ne bileyim Göte'nin bir şiirini, Kant'ın bir felsefesini okuduğunuzda da yapacağımız şey bu. Onun içine girmek ve onun içindeki kurucu unsurları tespit edip inşa etmek. Şimdi niye böyle bir giriş yaptım? Şunun için. Hepiniz konuşmanın başlığı burada yokmuş konuşma. Hani genelde yansılır ya. Konuşmanın başlığında sen kendini bilmez isen, Yunus Emre ne demek istediği beytini de bu şekilde yorumlamamız lazım. Yunus Emre gibi birinci sınıf şairler <gülüyor> bizim anladığımız anlamda bugünkü bugün şair dediğimiz e, bugünkü şiiri küçümsediğim anlamında değil, e, gibi değil. Yani şiir, e, bugün tabi günümüzde her şey bir pragma çerçevesinde oyun haline dönüştürüldü. Bilimde, bilimi nasıl tanımlıyorlar çağdaş bilim felsefesi? Pazın, bilmece bulmaca çözmek. Lan bilim böyle bir şey olur mu ya? Bilim niye bulmaca çözmek olsun? gerçekliği anlamak ne bileyim ben duayı anlamak filan. Onlar gitti yani çağdaş bilim felsefesi okumalarını takip eden arkadaşlar ne dediğimi anlayacaktır. Şimdi bizim geneliyimizde varlığın bir fonksiyonudur. Varlık dediğimiz o büyük yapının bir fonksiyonudur. Dolayısıyla şair halis şair bu fonksiyonun varlığın bu fonksiyonun ifade eden temsil eden bir rol üstlenir. O açıdan şiir Yunus Emre gibi Fuzuli gibi birinci sınıf şairlerin bir tarafıyla istidlali yani rasyonel, gidimli akıllı olmasa da bir felsefe yaptığını baştan kabul etmemiz lazım. Orada bir düşünce üretiliyor. Dolayısıyla bu düşünceyi anlamak için biraz önce bahsettiğim bu nazari okumayı yapmamız gerekir. Hepiniz belirli alanlarda okuyorsunuz. Hepiniz kendi alanınızın konusu neyse onun içine girmeyi, aklınızla içine girmeyi becermeniz ve alanlığın kurucu kavramlarını, kurucu entitelerini tespit edip onları nedensel bir şekilde ilişkilendirmeniz lazım. Şimdi gerçekten fuzu, şimdi Yunus Emre ne demek istedi? Ve yani bu beyit bugüne, bu cümleler bugüne ne aktarıyor? Bakın, bilmek nedir? Bunlar çok önemli. Klasik literatürümüzde bir ilke var. El hukmu ale şey'i ferunan tasavvuri diye bir tabir kullanılır. Klasik hukukta. Hocam ne demek? Hukukta kullanıyorlar bunu. Şunun üzerine yargıda bulunabilmem için... Önce bunun bir tasavvuruna sahip olmam lazım. Yani bir şeyin üzerine yargıda bulunmak... O şeyin tasavvurunun bir uzantısıdır. Yani Diyarbakır'a hiç gitmediysem... Diyarbakır hakkında bir tasavvurum yoksa... Diyarbakır üzerine konuşamam. Konuştum sallarım ya. Günümüzde çok yapıyoruz. Bir insanı tanımıyoruz, tasavvur yok ama üzerine hakkında konuşuyoruz. Bir olgu ve olay oluyor, hiçbir tasavvurumuz yok. Üzerine konuşuyoruz. Halbuki yargıda bulunabilmek ne olursa olsun, ister harici fiziksel bir nesne, ister zihinsel bir nesne, ister matematiksel bir nesne, ister mantıksal bir nesne, ister masal nesnesi fark etmez. Ne olursa olsun onun tasavvurunu önce <gülüyor> elde etmeniz lazım. Şimdi bir beyt okuyorsunuz malum ben Fuzuli ne demek istediği bir kitap yazdım. Ee, sırf oradaki Işkı ne var alemde. ilim bir külü kalmış ancak. Bu beytin nasıl okunması gerektiğine dair e, o işte tasavvurları elde ederek onun üzerinden ne tür yargılar üretilmiş onu göstermeye çalıştım. Bunu her türlü alanda yapmak zorundayız. Tasavvuruna sahip olmak ne demektir bir şey? Bakın şimdi ben formal şeyi bırakayım. Hazırladığım şeyi Konu konuyu açıyor. Şimdi benim şunun hakkında bilgi etmem öyle kolay bir iş değil. Bakın bunlar eleştirel düşünce metinlerinde, klasik İngilizce'de yazılmış eleştirel düşünce metinlerinde ve diğer e, bilim felsiz metinlerinde uzun uzun anlatılır. Bunlar bizim geleneğimizde de anlatılıyor. Şimdi buna, buna ne diyeyim şişe. Şişe nedir? Ağzından çıkan bir lafızdır arkadaşlar. Lafız ağızdan çıkmak, atmak demek. Kelime anlamı budur lafız. Ağızdan atmak. Attım. Ne zaman bu kelimeye dönüşür? Kelime Arapçada yaralamak demektir. Zihnime bir çizik oluşturduğu zaman. Çünkü benim ağzıma yüzlerce ses çıkabilir. Öyle kelimeler kullanırım ki lafızlar. Mesela birinizi burada öyle bir kelime kullanın bana tepki verebilir. Değil mi? Kötü bir kelime söylerim. Niye? Çünkü o lafız onda bir çizik oluşturuyor. Nasıl ya da öyle bir cümle kullanırım ki erir arkadaş. Aa teşekkür ederim falan da. Ne halbuki hepsi fiziksel ses. Fizik arkadaşlar bu ağzımı eğip büküp ses çıkartıyoruz, başka bir şey değil ki bu. Ama bu ses alnından çıkan lafız, sözcük, söze, dön kelimeye dönüşürken bende bir yara, bir çiziye sebep oluyor. Ha? Şimdi bu çizgiin oluşturduğu o bütüne suret diyoruz. ...bu suret alıyoruz... ...bir sözlüğe bakarsak... ...buna mana diyoruz... ...bunu zihnimizdeki içeriğe nispetle düşündüğümüzde... ...tasavvur diyoruz... ...bu tasavvurun ortaya çıkarttığı yapıya mefhum diyoruz... ...mefhumlar arasında ilişki kurduğumuzda... ...nispet kurduğumuzda yargı elde ediyoruz... ...eğer mefhum zihindeki içeriğe uygunsa buna mutabakat diyoruz mefhumlar etrafında elde ettiğimiz yargının nesnesine gittiğimizde bir uygunluk varsa mutabakat, mistak diyoruz. Bakın bunların hepsinin ince analizleri yapılmış. Hakikaten şimdi söylüyorum günlük dilde kullanıp konuşurken, üniversitede konuşurken ne lafızdır, ne kelimedir, ne tasavvurdur, ne mefhumdur, ne yargıdır, ne izandır, ne izan. Var mı bu ayrımlar? Şimdi arkadaşlar bakın bunu küçümsemeyin. Eğer bir şeyin kavramına sahip değilseniz onu göremezsiniz, politikada da göremezsiniz, ekonomide de ge gelişmiş kültürlerin önemli özelliği gelişmiş dile sahip olmalıdır. Kavramsal şemaların olmalarıdır. Dünyada olup bitenlerin %90'ını biz iskalıyoruz. Kavramı yok bizde çünkü. Her alanda iskalıyoruz. Kavramı yok. Yani verdiğim tipik örnekler vardır. Portekizler Latin Amerika'ya çıktığı zaman at olmadığı için Aztekler'de, Atla üzerindeki şahı ayıramıyorlar. Çünkü kavramı olmayan şeyi göremezsiniz. Yok at yok çünkü. Bakın bu son derece önemli bir konu. Bu herhangi bir beyti okurken de böyledir. Herhangi bir edebi metni okurken, herhangi bir felsefi metni okurken de okuyup geçiyorsunuz. Diyor ki mesela bir alimi tanıtıyor. Muhakkak ve müdekkik falan falan bilgili bir insandır diye tercüme ediyor. Arkadaşlar el muhakkik ve müdettik el alim ve allame şeyi şerif cürcani hepsinin tercümesi şu Ali bilgim bir adamdı yuh sana müdettik ne demek muhakkik ne demek mukarrir ne demek bunların hepsinin anlamları var Osmanlı medreselerinde bir öğretmenin yöntemine göre dokuz farklı adı vardır öğretmen deyip geçiyorsun ne öğretmeni bu hangi öğretmen ne öğretiyor nasıl öğretiyor niçin öğretiyor yöntemine filan falan ha şimdi Anlatabiliyor muyum meseleyi? Onun için herhangi bir beyti... Şimdi biraz sonra göreceksiniz ne kastettiğimi. Şimdi önce bir ısınma yapıyorum. Beyite geçeceğim. Öncelikle bizim... ...düşünmenin kendisi bizatihi nedir kardeşim? Nasıl düşünülür? Çünkü bizim bildiğimiz... ...üç aşamalıdır. Bir, nesne alanı, gerçeklik küresi. Bu ister zihinsel ister fiziksel farkında. Gerçeklik küresinde nesneler vardır, olgular vardır, olaylar vardır... ...bunu öğreniriz, buna bilim diyoruz. Sonra bu bilimin... ...niye böyle olduğunu, fizik niye böyle çalışır... ...matematik niye böyle çalışır, bu felsefesi oluyor. Fizik felsefesi, matematik felsefesi... İşte ...aslında ne yapıyor matematik felsefesi? Matematikin yaptığı işin... ...bir tür analizini yapıyor. structural analyzing, yani onun yapısal analizini yapıyor. Ama bir de... ...tüm bunları yaparken benim zihnim nasıl çalışıyor diye... ...bir bilim var değil mi? Bu hem tek tek bilimler için yöntem adını alır... ...fiziğin yöntemi, matematiğin yöntemi... ...psikoloji yöntemi ayrıdır... Bir de tüm bu yöntemleri, meta yöntem diyebileceğiz, mantık dediğimiz bir alanımız var. Akın nasıl çalışıyor gerçekten? Nasıl matematik üretiyor? Nasıl fizik üretiyor? Nasıl resim yapıyoruz? O da gerçeklikle ilgili bir bilgi dediğimiz sadece arkadaşlar, bunu da karıştırıyoruz. Yani malumat nedir? Marifet nedir? İlim nedir? Hikmet nedir? İrfan nedir? Bunların hepsi yüme gitmiş vaziyette. Dolayısıyla konuşurken ince ayrıntıları göremediğimizden dolayı elimizdeki A kavramsal ağ. Yeterli olmadığından dolayı yakalayamıyoruz. Balık kaçıp gidiyor. Çok büyük balıklar kalıyor. Tamam da ya, hamsi de yemek istiyorum Bir Karadeniz olarak ben hamsiyi seviyorum yani. Ya, hamsi yakalanmıyor bu ağda yani. Ha. Onun için genç arkadaşlarımdan ricam şu. Lütfen önce bir düşünmenin kendisi nedir? Nasıl yapılır? Biraz önce Sayın Rektörle konuşurken de söyledim. Türkiye'de önemli problemlerden bir tanesi şudur karnımı nasıl doyururumla, devleti nasıl kurtarırım konusundaki zihni faaliyetleri düşünce diye adlandırıyoruz. Bunlar düşünce değil arkadaşlar. Bunlar tefekkür değil. Bunlar tedebbürdür. Belirli, muayyen, önceden belirlenmiş, hesaplanmış bir amaç için yapılan zihni faaliyete düşünce demez eskiler. Bugün de denmez büyük yukarıdakiler. Bu yukarıdaki düşünce bizde yok. Neredeyse. Onlar tedbir deniyor. Onun sonucu tedbirdir. Onu yapana müdebbir denilir. Müfekkir, mütefekkir olmak fikir üretmek başka bir şey. Belirli muayyen bir somut sorunu çözmek için zihni faaliyet değildir. Kant'tır mütefekkir. Ya da Hegel'dir. Ya da bizdeki gibi ne bileyim Mevlana'dır, İbn Sina'dır, Ali Kuşçu'dur, Taşköprüzade'dir. Ya da gene bir İsmail Efendi'dir, tefekkür odur. Zaten bugün onu kusun hocam şimdi onlar karın doyurmuyor falan diyor. İşte zaten o da karın doyurmak için yapmıyor bunu. ...metafizik açlığını gidermek için yapıyor. Kültürün metafizik açlığı var. Karın duyur da kardeşim... epozit oldu. Ama burası... ...çok cılız kalıyor. Biraz da burayı doyuralım. Metafizik açlık diye bir şey yok. insanlarda. Anlatabiliyor muyum? Şimdi tüm bunları dikkat alarak meseleye... ...inmemiz lazım. O zaman... ...şairlerimizin, birinci sınıf şairlerimizin... ...düşünürlerimizin ne dediğini... ...iyi anlarız. Şimdi bir metin veriyorsun. Bakıyor hocam burada bir şey yok diyor. Niye? Çünkü içine giremiyor. İçine giremediği için Metin ona konuşmaz. Metin ne diyor Haydegen? Bildiğin kadar anlarsın. Yani kitabı aldın da sen o, biliyorsan o kitabı anlarsın ya. Bilmiyorsan o kitap sana bir şey. Kitap konuşur. Sen onu anladığını zannedersin. Ne kadar anlarsın? Nasıl iletişim kuracaksın? Yani sen bir Çinliği ile iletişim kurabilir misin? En fazla el hareketi yaparsın dilini bilmiyorsan. O dilini biliyorsan konuşuyorsun. Kitabın dilini bileceksin. O seninle konuşacak. Çinli gibi kalıyorsun onunla. O, o da Çinli gibi kalıyor. Sen de Çinli gibi kalıyorsun. Evet. Bilmiyorum... E, ...yöntemim hakkında bir çerçeve oluşturabildim mi? Onun için bu iş zor. Herkesin uğraşması gerekmiyor zaten. Herkes bu işler uğraşmasın. Memleketin bir sürü şeye ihtiyacı var. Ama bu işi yapacakların bu şekilde yapması gerekiyor. <gülüyor> Yunus her yerde okunuyor, anlaşılıyor mu sizce? Efendim bir de çok e, Türkçe'ye çok yakın yazmış, çağdaş Türkçe. Yani daha zor işte. Çünkü Arapça terimler olduğu zaman merak edip bakıyorsun, hiç bakmadan okuyorsun. İlim ha şu beşte bir kişi doğru dürüst okusun bana bakayım. İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Lan bu tatoleci mi? Öyle şey olur mu? İlim ilim bilmektir, tatolecidir. Yunus gibi bir şair bunu der mi? İlim ilim ilmektir. İlim kendin bilmektir. Şimdi kafasında ilim ilim ilmektir yok ki okuyan kişinin ulan bu bilmek olması lazım ilim ilimi bilmektir diyor. Bu benim tespitim değil bunu zaten birinci sınıf edebiyat tarihçileri tespit etmiş de onlar da nedenini bilmiyorlar. İlim ilim ilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmesen yani hiç okumaktır. Okuma kelimesini mesela Türkçede davet olduğunu bilen çok az uzmanları demiyorum. Türkiye'de büyük uzmanlar var. Genel kültürde yok. Anadolu'da okumak... ...oku kelimesi davet anlamına da gelir. Bak bu çok önemli bir şey. Buradan ne, neler çıkar biliyor musunuz? Okumak. Şimdi ne kastediyor Yunus Emre? Niye ilim... ...ilim ilmektir diyor. Niye bu önemli? Çünkü kendini bilmeyi buna bağlıyor. İlim, ilim ilmektir. İlim eşittir, ilim ilmektir. O da eşittir, ilim... ...kendim bilmektir. Dolayısıyla... ...ilmek ile ilmi ilmeklemekle kendini bilmek arasında bir ilişki kuruyor. Hadi bunun üzerine düşünerememiş. Düşünüldü mü? İlim ilim bilmektir. Onu biraz Türkçe bilim bilim bilmektir. Ne diyor peki? Yani şişe şişedir. Demekle ilim ilim bilmektir arasında ne fark var? Lafzıyı tanım diyoruz biz buna. Söz Sözsel tanım. Sözsel. Yani, Adem insandır. O, ne büyük alimsin sen. İnsan da Adem'dir. Bekar evli olmuyor Bu analitik önerme denir. ...özde herhangi bir yük yüklemiyorsun. Şimdi ne demek ilim, ilim, ilmek? İlim, bakın bilgi kelimesinde dikkat edin. Orada da bir ilemek var. B, bilgi, ilgi, ilemek, ilik, iliklemek. Bunların hepsi akra akraban şeyler. Türkçe ile alakalı bu. Şimdi, bunu anlayabilmek için... Birkaç terime bakmamız lazım. Arapça nerede ortaya çıkıyor? Aslında burada Yunus Emre Türkçe ile Arapçayı sentezleyen bir beyit inşa etmiş. İlim, ilim ilmektir. İlmek Türkçe tarafına, ilim Arapça tarafına işaret eder. İlginç bir akrabalık var. Tabi bunlar medresi eğitiminde gördüğü için klasik, o dönemde klasik. Bugün nasıl İngilizce ise klasik. Bilim dili, teorik dil, Arapça. Yapacak bir şey yok. Şeyle alakalı, çağın durumuyla alakalı. Daha önce Yunanca'ydı ileride Çinci olabilir. Belli olmaz. Bu biraz ekonomik, politik güçle alakalı. Şimdi Arapça nerede ortaya çıkıyor? Çölde. Çölde bulunanız bilir. Çö bilmiyorum giden var mı? Çöl ve deniz. Okyanus yani. Belirsizlik dünyasıdır. Belirsiz bir dünyada yol almanın en önemli aracı rehberdir rehberin Arapçası delildir. Bakın bugün günümüzde hala delil kanıt anlamında kullanılır. Delil rehber demek. Ne demek? Belirli işaretlerden hareket ederek seni bir yerden bir yere taşıyana delil denir. Yok, gayet Ama dedilerse bu çöldesin. Nasıl yol alacaksın? Bakın bu o kadar önemli bir şey ki kullanmış. Alem şimdi şey, bu alem Allah alemi yarattı diyorsun. Ne demek? Kubbenin, büyük Süleymaniye'nin kubbesi, büyük kubbesinin ortasında bir hilal var. Alem diyorsun. Ne demek? Mimarlar biliyor musun bunu mesela? Alem ne demek? Niye alem demişler oraya? Arkadaşlar büyük kültürün özelliği şudur. Bakın bu Yunan kültüründe, İslam kültüründe, Osmanlı, Selçuk Osmanlı kültüründe, İngiliz kültüründe, Rus kültüründe, Çin kültür, büyük kültürlerde. O kültürler üretimlerini maddeye işlerler sadece şiirle değil mimariye işlerler, yola işlerler. Şimdi o da ne zaman ortaya çıktı? Bakın biz sevelim kültür nasıl? O da nedir o da? 1800'e kadar Avrupa'da evlerde oda yoktur. Mobilya, mobilization hareketli nesne demek. İşte Müslüman evinde mobilya olur mu? Olmaz. Şimdi şimdi o zaman olmaz diye çünkü bunlar tek odada yatıyor. Eşyaları kaldırıyorlar. Sabah Akşam getiriyorlar. Onun için mobilya, hareketli nesnediyor. O da haram ve helal kavramın ürettiği bir durumdur ev mimarisinde. Çünkü Müslümanlar belirli bir yaşa geldiklerinde, e, akil bali olduklarında odalar ayrılır. Kız erkek fark etmez. Mahremiyet oluşturulur. Bireyselliğine saygı gösterilir. He? O da oradan türüyor. Caddiyi de ona göre organize ediyorsun. Pencere sistemi ona göre kuruluyor. Şimdi soruyorum... Aramızda Müslüman var. İnandığımız değerler, Müslüman yansıtıyor mu mimariye? Herkese sorsan şurada, Hanefiyim, Maturidiyim, biz elhamdülillah deyip çeker. Nedir Maturidlik? Neye yazıyor? Sen onu şuradan çıkartıp bir inanç durumundan çıkartıp eline yansıtıyor musun? Varlığa Maturidi bakan var mı içimizde? Matürit dediğim teorik bir bakış demek abi. nedir biliyor musun? Mezhep çok önemli. Batı'da da var, doğada da var. Ne diyor? Rasyonel diyorsun, ide mezheptir onlar işte. Mezhep ne demek biliyor musun? Bir kişinin evrene, varlığa teorik perspektifi demek. Var mı böyle bir teorik perspektifi? Matürit teorik bir perspektiftir. Varlığa, Tanrı'ya, var olana, Tanrı alemi ilişkisine, efendim, Tanrı insan ilişkisine, insan alemi ilişkisine bir bakıştır. Bir inanç sistemi değil ki la bu. Teorik bir yorum. Heh, var mı şimdi? Yok. Bu son derece önemli bir şey. Teorik bakış. Şimdi ne dedik? Bir kültürün ürettiği tüm yapılar. Yani ben bunu, bir yazı yazdım bunda. Semane'den Süleymaniye'ye bir külleyi mümkün kılan Nazar-ı Hikmet diye şey, Süleymaniye'nin nasıl bir felsefi, kültürel arka plana dayandığına dair. Orada niye cisimleştirdi? Bu bir cisimleştirme. Kavramları cisimleştiriyor. Oradaki her yapının... felsefi izahı var. Yön, hareket kavramı, cisim kavramı... ...duvarda onu görüyorsun. Turgut Cansever rahmetliyle dolaştım ben Süleymani'yi. Orada hareketi mesela... ...nasıl yedirmiş mimariye? Hareket anlayışı ne o dönemde? Cisim anlay yön anlayışı ne? Şimdi dolayısıyla... E ...anlattığım kavramlar basit. Sadece sözlükte kalan... ...geri geldiğinde açılıp... ...bakılacak şeyler değil. Arkadaşlar, manayı anlamak zorundanırsınız. Mananın tam Türkçesi nedir biliyor musunuz? Denmek istenen. Bakın bir şeyi anlamak demek. Bu bir cümle olabilir. Bir mimari... Niye bunu yaptı bu adam? Ne demek istedi bize? Denmek istenen mana kelimesinin tam Türkçesidir. Orada bir irade var bak. istemek, istenç bir iradedir. Yani Mimar Sinan ya da 16. yüzyıldaki Osmanlı e, kültürü bir eser yaptıysa oraya kendi istencini, iradesini, maksatlarını, kasıtlarını, maksudunu koydu. Hadi o mimariyi oku bakayım. Turgun Çansı'nın niye büyük adam? O zipli dosyayı açıp okuyabilme becerisini gösterdiği için. Okuyabiliyor musun? Ulan ne güzel yapmış bizim adalarımız filan dersin. En fazla öyle. O heybetli haşmetli, azametli filan. O kadar diyoruz. Halbuki orada taşın içine gömülü, o ilişkilere gömülü kavramlar var. inançlar var, değerler var. Bir anlam, değer dünyasını cisimleştirmiş mimarlar. Onun için önemli. Ya da İtri'nin herhangi bir beyt ee, nedir onun adı, destesini dinlerken... ...aynı şekilde İtri bunu laf ola, beri yapmıyor ki... Belirli, ...o dönemin kültürünün bir cisimleşmiş halidir. Ya da ne bileyim ben, bir şairimiz... Ya Nedim olabilir. Bu Nabi olabilir. Fark etmez. Daha geç dönem şey galip olabilir. Yani keyfi bir şey söylemiyor da belli bir kültürün belli bir bütünselliğin ve bağlamsallığın ifadesi. O açıdan önemli bakın. Şimdi geri dönelim. Çölde yol almanın tek yolu vardır arkadaşlar. Alametler belirlersiniz. Gökyüzünde de yeryüzünde. Bu uzun bir hikaye. Astronomi onun için ortaya çıkıyor. Asurbanipal önce. Bu alametleri, bakın alamet ya da işaret ve bu işaretleri birleştirerek gidersiniz. İki işareti birleştirdiğinizde buna Arapçada marifet denilir. Marifet, cüz'i bilgi, tekil bilgi demek. Yani çölde yol alırken, yodam bunu daha sonra bilim yapar. Tekil bilgiler, belirli bir olgu ve olaya ait bilgiye biz marifet deniriz. Bak ilimden farklı. Şimdi bakın İngilizce'den çeviriyorsunuz. Information evaluation. Ne diyorlar ona? Bilgi devrimi. Bilgi değil ki o. Malumat devrimi o. Information, knowledge, ne oldu the O kadar fark ediyor ki siz information, bilgi, bilgi, malumat devrimine bilgi devrimi dediğinizde iş çok değişir. Perspektifiniz değişir. Marifet ne demek marifet? Marifetli çocuk. Yani tekil konularda iyi başarısı olan çocuk demek. Marifetli o demek. Tekil bir konuda İhsas çalar, marifetli çocuk. Ama alim çocuk değil bak. Bu birleştirme işine ne denir? Akıl denir. Akıl Arapçada bağlamak demek. Intellectus Latincede de bağlamak demek. Akıl, akıllı adam demek, tekil bilgiler arasında bağ kurma becerisi olan adam demek. Tabii bu bağ neye göre kuracaksın? Neden Senlik ilişkilerine göre kuracaksın işte. Intellect kitabını kullanmıyor musun? Intellect, Entelektüel. ...o da bağ kelimesinden çok entesan. Akıl bağ demek Arapçada. Bağladın iki marifeti. Sonra üçüncü bir marifete bağladın. Belirli bir nedensellik ilişkisine... ...bu belirli ilişkiye tefekkür deniyoruz. Tefekkür Arapçada tertip demek, düzenlemek ya. Yani kavramları, yani yargıları... ...aralarındaki nedensel ilişkileri dikkate alıp... düzenlediğinde bir tefekkür faaliyetinde bulunuyorsun demek. Peki nedensel ilişkileri dikkate almadığın zaman... O mütefekkir değilsin. Şimdi televizyonlarda bir sürü adam dinliyorsun. Ne dediğini anlıyor musunuz Allah aşkına? Bir cümlesiyle ikinci cümlesinde hiçbir nedense ilişki yok. Mütefekkir değil o işte. Onun için dinleyemiyorsun insanları. Eğlenmek için ya da kafa bulmak için dinleyebilirsin. Bakın dikkat edin. Farklı bir şey olacak. Komik ne biliyor musunuz komik? Bir insan niye güler? Nedense ilişkileri giderdiğiniz zaman o insanlar o cümlelerden gülmeye başlarlar. Çünkü nedense ilişki yoktur. Onun nedensel ilişkiyi dikkate alan bir komedyen insanları güldüremez. Takip etmeyeceksin adamı. Takip ettiğin an bir tertip vardı, tertip insanı güldürmez. Düşündürtür. Komediye bile gittik görüyorsun, daha ne yapayım ya. Yani? Şimdi dolayısıyla şeyleri, marifetleri tek tek kurduğumuz ilişkileri, tekil ilişkileri birleştirdiğimizde belli bir düzen içerisinde belli bir tertip buna tefekkür diyoruz. Bunun sonucunda ulaşılan, tümel yapıya ilim diyoruz. İlim ya da bilgi. Bakın Arapçada ilmin çoğulu yoktur. Tıpkı İngilizceki knowledge'in çoğulu olmaması gibi. Knowledge denmez. Ama information olur. Arapçada ulum dendiğinde disiplin anlaşılır. Bu da çok önemli. Niye? Çünkü şöyle konuşmalar yapıyoruz. Efendim, İslam, işte bizim kültürümüzde din ilmi başkadır. Dünya ilmi başkadır. Yok öyle bir şey. Bilgi dini ve dünyevi diye taksim edilmez bizim kültürümüzde. Bilim dalları tasdif edilir. E gayet doğal matematik bilimler diyorsun. Sosyal bilimler, sayısal bilimler. Bugün de bunu yapıyoruz. Bilgi tümel bir şeydir. Dolayısıyla onun dinisi, gayri dinisi seküler olmaz. Bizim kültürümüz böyle bakıyor olaya. E ve bilgiyi dünyevi ve uhrevi diye böldükleri için Müslümanlar geri kaldılar diye ben size kaç makale sayarım ha cehalete bak. E, Bürünüyor ki hani adama demişler ya niye Ramazan topu atmıyorsun? 40 nedenim var demiş. Say demiş, bir barut yok. E, 39'u sayma. Makalenin şeyi zemini yanlış. Gerisini okuma. Anlatıyor muyum? Peki cehalet ne? Bak çok enteresan. Cebelekekinden gelir Sami dillerinden. Sami diller derken Akaça, Aramca, Keldanice hepsini düşünüyorsun. Tertibi kaybedip çölde dönüp dolaşmak demek. Cahil demek, aklı dolaşık demek tam Türkçesi. Ya yani dolaşık. Çölde dolaşır. Dolap beygiri gibi. Çölde yolunu kaybetmiş adam. Ama cahil denir. Gayesini kaybetmiş. Yani çöle niye girdik? Bir yerden bir yere gideceğiz. Alametleri birleştiriyoruz. Önce marifetleri elde ediyoruz akılla. Sonra tertip, tefekkürle bir aha çıktık. Bir vahaya geldik bir şey. Bunu kaybedip çölde kayboluyorsun bu düzeni kaybedersen buna cahil denilir. Bakın ne kadar önemli. Şimdi cahiliye dönemi diye bir tabir var İslam'da, değil mi? Hı? Herkes bunu nasıl anlıyor? Türkiye'de biraz büyük oranda okuma yazma onlar cahildik. Lan Ebu Cehil'in Müslüman olmadan önceki lakabı Ebu şey, İslam'dan önceki lakabı Ebu Hikme. Okuma yazma bilen on Arap'tan biri birine. Bu adama niye Ebu Cehil diyorsun? Hani peygamber ümmiydi okuma yazma bilmiyordu bu biliyor ona cahil diyorsun ebu cehil diyorsun bir de Ha o ce, oradaki cehaletin okuma yazma ile ne alakası o dönemde sanki herkes çok okuyor da ulan kağıt yok daha kitap yok ki cahiliye dönemi demek hayatı amaçsız yaşamak demektir hayatın bir amacı yoktur çal oynasın pat oynasın neyse pat vursun çal oynasın keyfine bak öldüğünce bölük bölük, bölük bört, börtü böcek olacağız ot olacağız Bunlar otçular denir zaten klasikta ha. cahil bak, Cahil kelimesini bile karıştırıyoruz. Ümmi kelimesini de karıştırıyoruz. Hazreti Peygamber ümmi ne demek? Okuma yazma bilmiyor. Hayır arkadaş okuma yazma çok önemli değil o dönemde. Dolayısıyla bir insanı okuyup yazarlıkla tanımlayamazsın. ümmi demek teolojik bir tabirdir. Anneden doğduğu gibi herhangi bir kurumsal dine mensup olmayan, fıtrat dinine mensup olan demek. Hazreti Peygamber ümmidir demek Hazreti Peygamber dönemindeki hiçbir kurumsal dine mensup değildi. Fıtrat. Çünkü inancımıza göre insan İslam fıtratı üzere oluyor. Yani Allah'a inanarak doğar. Buna mensuptu demek. Bakın ne kadar karıştırıyoruz meseleleri. Niye? Nazari faaliyet göstermiyoruz. Ondan içine girmiyoruz. Dışarıdan bakıyoruz. Ümmi ki açıyoruz sözlüğü. Ya orada anlamı bulursun. Mefhumu bulamazsın. Anlaşıldı mı mesele? Şimdi dolayısıyla Yunus Emre bize ne anlatıyor burada? Bunu anlatıyor. İlim. ilim ilmektir. Yani bakın buradan hareketle şunu ya böyle bir alt planınız yoksa aleme niye alem diyorsun? Alem nedir? Biz esas itibariyle bir alemde yaşamayız. Kainatta yaşarız. Bu da iki ayrı kavramdır. Kainat ne? Kâne fiilinden gelen belirli bir zaman ve mekanda kâne'den gelen entesan. Olanlar demek. Fiziksel nesnelere kainat denir. Alem denmez. Alem, kain olan yani var olanlar arasında kurduğun ilişkilerle sen o kainatı aleme dönüştürürsün. Dolayısıyla ilimle kainatı aleme dönüştürürsün. Bak çok entesan bir şey. İlimle kainatı aleme dönüştürürsün. Nedir bunun en nihai amacı? Alem. Tüm aleme kainatı alem denmemizin nedeni Tanrı'nın varlığına alamet olmasıdır. Onun için kubbeye alem dikilir. Kubbe evreni temsil eder. Alem dikersin, Tanrı'ya işaret eder. Bak, mimariye de böyle yansır bu. Alem. Bayrak da zaten alem demektir Arapçı'da. Dolayısıyla, bakın, meseleyi nereye götürdü o zaman? İlim, ilim, ilmektir demek, evrendeki, senin kendi... E, bedenindeki, psikolojindeki, neyse, iç dünyadaki tüm alametleri birleştirmendir. İlim budur. Anlam değişti mi şimdi? Tamamen değişti. İlim, ilim ilmektir. Türk, çünkü Türkçe'de Sibirya, biliyorsunuz ilk Türkler Sibirya e, coğrafyasında oldukları için orada da büyük ağaçlar var. Biz, Ben Trabzonluyum, Ofluyum, direkt Allah'a bağlıyım. Şimdi Trabzon'da biz ormanda küçükken gittiğimiz zaman annemiz, Allah rahmet eylesin, annem, e, oğlum kaybolma, her kaybolma ihtimaline karşı çentik at ağaçlara derdi. Çünkü dolanıp durursun büyük ormanda. Şimdi bu kalmadı büyük ormanda. Çentik at. Şinaus derler bizim büyük ihtimalle. Ya Muhtice'den ya da Rumca'dan gel. Şinaus koy. Yani işaret koy derler. Çünkü kaybolduğun zaman onun bakarak güzergahını belirliyorsun. Yani cahil olmaktan kurtuluyorsun. Dolaşmaktan kurtuluyorsun. Bir yerden bir yere gitme imkanı elde ediyorsun. Bir şey bağla. ilmek, ilik at. Ot bağla. Değil mi? Ha. Bunları topladığında bilgi ortaya çıkıyor. Orada da çünkü büyük ağaçların bulunduğu coğrafyada seyahat ediyorsun. Neyse uzatmayalım meseleyi. Demek ki Yunus'un burada birinci olarak söylediği şey ilim, ilim ilmektir. Hem İslam kültürünün hem de Türk kültürünün ortak tecrübesini, farklı iki coğrafya tecrübesini terkip ediyor, sentezliyor. En nihayetinde ilim tümel bir şeydir ama bu tümel alametlere bakıyor. Onun için bakın marifet olmadan ilim olmaz. Şimdi adam diyor ki ben ilim sahibiyim. Sahanın nesnelerini, sahanın olgu olaylarını bilmiyorsan, Tekilliklerini bilmiyorsan alim olamazsın. İlim olmadan da şey olur, irfan olmaz. Şu adam irfan sahibiyim diyor. Olmaz öyle bir şey. Bunlar birbirine bağlıdır. Malumat, i, marifet, ilim, irfan, şey hikmet sonra e, irfan, en son. Bu sıra düzeni içerisinde ilmi aldığınız zaman, yunus emre'nin de birinci işaretci ilim ilim ilmektir. Yani aslında bize şunu diyor. Duaya bak. Kendine bak. Alametleri gör. Bu, bu alametleri arasında ilişki kur. İl, i̇le onları birbirine bağla. Ki bir ilim sahibi olabilirsin. Ama peki burada ilim ilim bilmektir değil ilim kendin bilmektir. İkinci bir tanım getiriyor. Burada artık ilimden bir üstte irfana çıkıyor. Kendin bilmek. Şimdi bu Açıyorsun Ahmet Yesevi'nin, onun üzerine de bir konferans verdim, yazdım, divanını baştan sonra okudum. Bakıyorsun aynı şey orada da var. Bu kendini bilmek. Tabi buradaki bilmeyi nasıl bir bilmek olduğu üzerine konuşacağım. Açıyorsun Yunan felsefesi, özellikle Sokrates Sokratis önceler, öncesi filozoflar, Delfi tapınağı kendini tanıyor, kendini bil. Yunasis, Allah Allah. Geçiyorsun Aşık Paşa'nın, hemen Yunus'un çağdaşı 1334'ler filan. Garip namisine bakıyorsun, hatta ben Onunla ilgili 10 on, on, on programlık bir şey yaptım. 10 e, konuşmalı bir program yaptım medeniyette. E, hat, kendilik filozofu diyebileceğin kadar kendilik üzerine takmış kafayı. Kendilik şöyle kendilik böyle. Kendini bilirsen kendin. Hangi kültüre bakarsan bak. ilginç bir şekilde. Bu kendilik meselesi çok ciddi gündeme getiriliyor. Ama ne, ne olduğu konusunda... Niye? Bu kadar üzerine durduğu konusunda bir fikrimiz var mı? Yani sorsam şöyle... Niçin bu? Kendi ne demek mesela? Niye kastediyor kendinden? Kendi deyince niye bu kadar önemli bu kendi? Çok basit bir şey söyleyeyim. Ahmetü demenin ilk şartı İslam'da kendilik bilincidir. Tahkiki iman demek bu zaten. Çok tehlikeli bir konu. Niye? Çünkü akil bali olmaktır değil mi? şart. Balik, buluh, bir insanın mensup olduğu cinsiyetin özelliklerine kavuşması demek. Ermek demek. Bulu, belaga, erdi. Yani ergen. Bak Türkçede çok güzel terim. Tuttum ben o Türkçe tercüme Hepsini tutmam da bazen çok absürt tercüme yapıyorlar. Mesela Kur'an. Teoriyi ya da nazariyatı. Açık. Teoriyi kullan, Kur'an'ı kullanma. Yani illa nazariyeti sevmeyebilirsin. Kur'an çünkü kurmak değil bu. Yani öyle bir inşa faaliyeti değil çünkü. Ergin Ergen diyoruz değil mi? Baniye. Çok güzelmiş. Ermek. Yani mensup olduğun cinsiyetin özellikle. Bir de akil var orada. Akletmek yani. O işte kendilik bilinciyle alakalı. Öbür türlü sorumlu değilsin. Çocuk sorumlu değil, deli sorumlu değil böyle olmadığında oluyor. İşte bu kendilik bilincinin üzerine niye bu kadar çok duruyorlar? Şimdi Yunus'un başka şeyleri var divanında. Bir okumayayım onu. Diyor ki kendilik bilmiyorsan hayvansın. Ya bunu, bu kadar net kullanılır mı ya? Biraz alttan al ya. Aynen hayvan kelimesini kullanıyor. Yesevi de aynı kelimeyi kullanıyor. Paşa da aynı kelimeyi kullanıyor. Hepsi diyor ki kendilik bilincinde olmayan bir insanın hayvandan farkı yoktur. Allah Allah. Ya nedir bu şimdi yani? Niye bu kadar ağır hakarete maruz kalıyoruz kendilik bilincimiz yoksa? Ne anlayacağız bu kendilikten? Şimdi... Medreselerde bir kitap okutulur. Felsefe kitabı. Hikmetül Ayn. Katibinin. Açıyorsun kitabı. İlk cümle şu. Bakın. Niye kendiliği çok önemli? Onun örneklerini vereyim sonra üzerine direyim. İlk cümle şu. Ben varlığı bilmek istiyorum. Öyle istemiyor muyuz biz? Düş dünyayı bilmek istiyoruz. Gökyüzünü bilmek istiyoruz. Bütün bilimleri bunun için ürettik. Bilimler nedir? Karl Marx'ın güzel bir ifadesidir bu. Bilimler bize gerçekliğin kendisine verme biçimine yetinmeme işidir değil mi? Yetinseydik bilim yapamazdık ki. Yani düştün ya bakıyorsun güzel çalışıyor düştün ya işte ama nasıl çalışıyor altında ne var yok. Binlerce teori geliştirmiş bilim tarihinde. Madde suretiyoruz teorisi, atom teorisi yok bilmem ne teorisi. Bu nedir işte bilmek. Şimdi bilmek istiyoruz. Olgu olayları bilmek istiyoruz. Toplumsal olayları bilmek istiyoruz. ...varlığı bilmek istiyoruz en genel anlamıyla. Metafizik yapıyoruz. Tanrı'yı bilmek istiyoruz, teoloji yapıyoruz. Diyor ki katibi... ...kim bilmek istiyor? Ben bilmek istiyorum. Ha, o zaman... ...tüm bu bilgiler... ...neğin fonksiyonudur? Benim fonksiyonudur. Peki kendini bilmeden... Kendin olmayanı bilebilir misin? Arkadaşlar çocuk başkasını bilir mi? Bizim anlattığımız evet. anlamda bir bilgi. Kendini bilmeden bir deli bilebilir mi? Dolayısıyla tüm varlık diyor benim bir uzantısıdır. Bu çok tehlikeli bir cümle. Solipsizme gidebilirsin bundan. Tüm varlık onun için tasavvufta bir ilke var. Varlık insana yüklemdir. Ne demek bu? Varlık insana yüklendi ne demek? X, Y'dir diyorsun. Her şeyi Y. Bütün varlık insana yükleniyor. Niye? Bilgi. Şimdi e, bu yurt dışında bir toplantıda işte bilim tarihleri, biraz teknik bir toplantıda. Işte bir profesör kalktı dedi ki, ya dedim, işte 14 milyar, 15 milyar çapında işte bir ışık yılı çapında bir evrenimiz var çünkü. Bang'le paralel olarak söylüyor. Burada insanın tek başına olması düşünülemez. Bu kadar büyük, inanılmaz bir evrende tek başına insan olur mu? Başka varlıklar da olması lazım. Olur ya da olmaz. Onu araştırın da. Düşünce biçimi çok yanlış. Katolik kafadır bu. Tanrı için, Tanrı için bu israf dedi. Yani bu kadar büyük bir şeyi sadece dünya diye resmi var biliyorsunuz nokta kadar bir şey kalıyor bir ee, nedir onun adı ya dünyanın evreni oranı bir bakterinin dünyaya büyüklük açısından oranından daha küçük arkadaşlar bakteri daha büyük yani bakterinin dünyaya büyüklük açısından oranı dünyanın evreni oranından daha büyük bu kadar bir şeyden bazıları bu istaf diyor ya Tanrı için istaf sen yani Buradan yukarıya bakıyorsun. Ee, şimdi Karadeniz'inde olarak bir fıkra anlatayım daha iyi anlatayım sonra. Yani temel demiş ki lan Tanrıyla bir zaratsan acaba ne olur? Üç ihtimal var. Ya yenilirim, ya yenerim, ya berabere kalırız. Var mı dördüncüsü? Yok. Dua etmiş, duası kabul olmuş. fıkra bu tabii. Dışarıda ciddi ciddi anlatmayın bunu. Ya böyle bir şey olmadı yani. Tanrı demiş ki ona önce sen al, sen kulsun. Temel 66, temel sevilmiş içinden. berabere kaldık. Tanrı ile berabere kalıyorsun ya. İşte katolik kafa bak. Tanrı bir 688. Tanrı'nın zarın 66 olması nereden çıkartıyorsun? Sonsuz sonsuz da olabilir ya. Kafamız böyle çalışıyor bizim, yani belirlemeye çalışıyoruz yukarıyı, şeyi metafizik tarafı. Böyle bir şey yok ya. Yani. Ne anlatıyordum ben ya? Konu konuya işte. Fıkralara kadar gittim. bu bir pedagojik taktiktir. Dikkat çekmek için. Yoksa elbette. Varlığın yüklem olması o kadar ağır bir konu ki tüm evrenin sorumluluğunu üstleniyoruz arkadaşlar. Bakın bunun için dindar olmanıza ya da herhangi bir dine mensubu duymanıza gerek yok. Şunu tartışıyoruz biz bilim felsefesinde. Evrim sürecinin sonucunda ortaya çıkan bir varlığız. Evrenin bir sonucuyuz. Peki niçin evreni bilmeye çalışıyoruz? Yani benim parmağım Çıkıyor, bu ne diyor? Biz evrenin bir sonucu değil miyiz? Evrenin bir parçası değil miyiz? Niçin evreni bilmeye çalışıyoruz? Uzay aracı yapıp kendimize uzay aracı gönderiyoruz. Evren kendini bilmek istiyor bizim üzerimizde. Pampisişizm problemi. Öyle değil mi arkadaşlar? Yani şey diyor benim, çıkarım çıkarımsal, rasyonel bir düşünün bakayım. Evrenin bir parçasıyız. Evreni bilmeye çalışıyoruz demek, evrenin kendini bilmeye çalışması demektir. An sana evren psikolojisi. Evren çizofren mi hocam? Niçin evren kendini bizim üzerimizden bilmek istiyor? Kendini bilmeye çalışıyor. Bu aynen şeye benzer işte. Benim kendimi bilmeme benzer. Ben kendimi bilmeye çalışıyorum. Bu ne demek? Ne tür bir bilgi bu? Şunun bilgisiyle aynı mı? Kendimi bilmem. Niye kendimin içine katlamıyorum? Bak teemmül diyorsunuz. Çok entesan bir kelime. Eme, ümitten geliyor. Kendimi bilmem mümkün değil de bir ümit. Hı. Şimdi varlığa yüklem olmak, varlığın bize yüklem olması demek bu işte. Bilgiyle biz sadece varlığı tanı da bize yüklen. Tanıyı da biz biliyoruz. Müdrik bir varlık yoksa idrak olabilir mi? Ne demek idrak? Yakalamak demek. Müdrik yakalayan demek. Yakalayan bir el yoksa yakalanan bir şey de olmayacaktır. Anlatabiliyor muyum? Onun için kendilik çok önemli. Katibinin dediği o işte. Benim'in, burada ben demiyor tabii, nefs, kendilik demek. Kendiliğin bilgisi tüm bilgi türlerinden önce gelir. ...kendimi bilemiyorsam... ...yani basit bir Amiyan'ın tabiri... ...kendime gelemezsem sana uğrayamam. Kendilik bilincini elde etmemiş olursan... ...dışarı çıkıp... ...kendim olmayanlar açılamam. Bu medresede okutulan kitabın... ilk cümlesi arkadaşlar. Çok da tehlikeli bir cümledir bak. Şimdi bu şu demek. Arapça ifadesi şu. Marifetül vücut... ...varlığın bilgisi... Ferun an marifet-i nefs. Nefsin kendinin bilgisinin uzantısıdır. Eğer sen kendini bilmiyorsan, onun uzantısı olan varlığın bilgisine sahip olamazsın. Şimdi daha ağır bir şey söyleyeyim. Amidî'nin cümlesini. Öte dünya inancını düşünün. Ahiret inancını. Öte dünya inancı ya da öte dünya diye bir şey var mı? Öyle bir idraki nasıl inşa edebilirsin? Yine kendilik bilgisiyle. Olarak. Çünkü kendilik düşüncesine sahip olan insan bu kendilik düşüncesinin sürekliliğini de inşa eder. Bizim ölmek, öl, ölmemek niçin insan ölmemek istiyor? Yani bedenimiz devam etmeyecek dese biri etmesin başka bir bedene de razıyım ben. Bu kendilik dediğim, ben dediğim hadise devam etsin isteriz değil mi? Aslında ölmesini istediğimiz şey, ölmemesini istediğimiz şey o kendilik bilinci. Hiç kimse gönüllü olarak hiç olmaya razı mı? Herkes öyle felsefi konuşabilir de bir verseler şöyle bin yılı hiç kimse itiraz etmez. Hiç olmak arkadaşlar yani yüz yıl sonra biriniz olmayacaksınız burada. Bana bakmayın. Ben off'luyum yani ben, benim Samsun'um belli olmadı. Bizim öyle özelliklerimiz var, çaktırmayız. Hiçbirimiz olmayacağız. Ya ama hayat devam edecek. Dolayısıyla diyor ki, bakın bu bir kelamcı. Marifetul me'at, öte dünya bilgisi, ferun an marifetin nefs. Nefsin, yani kendilik. Bu nefis kelimesini de karıştırmayın. Öyle mücerdet filan. Kendilik bilgisinin bir uzantısıdır. Onun için Yunus kendini bilmekten bahsediyor. Merkez alıyor. İlim, ilim bilmektir. İlim, kendin bilmektir. Çünkü kendini bilmediğin an dışarıya çıkamazsın. Bakın arkadaşlar, şöyle. Şimdi, bardağı biliyorum. Ben bardağı biliyorum dediğinde, dikkat ederseniz bu cümlede bir açıktan bir de gizli, etkinlik içerisinde katılmış iki kendilik var. Bir ben, bir de me eki. Benim bardağım dediğinde bu çoğalıyor. Mülkiyet duygusunda, mülkiyet ifadelerinde ben vurgusu artar. Benim mi? Ne ben bardağım mı? Şimdi problem şu. Benim bardağım dediğimde bu bardağın mülkiyetine geçilen nedir? Öyle bir ne ki bu? Öldükten sonra rahmet okuyorsun arkasından. Fiziksel olarak ortada mı? Annen ölüyor. Kırkını yapıyorsun. Helvasını yapıyorsun. 30 yıl sonra diyorsun ki rahmetli şöyleydi. Nerede yüklün ki? Nereye yükleme yapıyorsun? Aşık Paşa garip namesinde diyor ki öyle bir şeydir ki bu kendilik diyor. Bunun için ölümü göze alırız. Tabii üzerimize saldırdıklarında hemen kendimizi korumaya alıyoruz. Sufilere göre yani tabii onlar atom demiyor ama öyle bir enerji var ki benim çağdaş bir enerji Yüz atom bombasına eşit tüm kavgamız ben kavgası. Hiç kimse beninden taviz vermiyor. Nasıl bir şey bu? İşte anlattığım şekilde. Bu kendilik öyle bir merkezde ki bunu çerçevelemeden, bunu tanımlamadan hiçbir iş yapamıyoruz. Ve bir etkinlik bu bir de üstelik. Yani işaret edilebilir, sabit, böyle net bir şey de değil ama bir et, her türlü etkinlikte kendini bize veriyor. Zaten bu tür metafizik yapılar Tanrı gibi kendini etkinliklerde ele verir. Tanrı'yı biz eserleri üzerinden yakalarız. Tanrı'yı görmüyoruz eğer inanıyorsak. Diyoruz ki bak âlimi yarattı şunu yarattı değil mi? Etkinliği üzerinden. Bu ben dediğimiz hadisede böyle bir şey. Etkinliği üzerinden yakalanıyor. ...bir şey yapıyorum, ediyorum... ...hep bir fiil halinde... ...o e, etkinlik içerisinde o kendini bize veriyor. Şimdi... ...şunu ben benle kendiliği birbirine karıştırmayın. Üç kavramı da birbirinden... ...biz, ben ve kendilik ayrı şeyler. Biz başka bir şey. Bu uzun bir konu. Ben başka bir şey, kendilik başka bir şey. Kendilik biraz kendi içiyle son derece alakalı. Şimdi i̇bn Arabi daha da ileri gidiyor. Bir insanın Allah hakkındaki bilgisi kendisi hakkındaki bilgisine bağlıdır diyor. Tabi son derece tehlikeli bir cümle. Fusus'un, Fusus'ta mevcut bu. Bak ben size bunun Arapçası'ndı i̇bn Arabi'den alıntıyla okuyayım. Ma'rifetul insan bi nefsihî mukaddimetun ala ma'rifeti rabbihî. İnsanın kendi nefsine ilişkin bilgisi Rabbine ilişkin bilgisine önce gelir. Onun için men arafe nefsühü fe arafe denir. Bu hadistir. Kelam-ı kibar da tartışıyorlar. Kelam-ı kibar büyük oranda büyük ihtimalle kendini bilmek Rabbini bilmenin şartı haline getirilmiştir. İşte Yunus'un kastettiği burada bu. Kendini bilmezsen yani nice okumaktır dediği sen kendini bilmezsen yanıcı nice okumaktır dediği şimdi bu okumak kelimesi de çok enteresan bir kelime. Başka beyitlerde bu okumanın da bize amacını gösteriyor. Dedim ya adam aslında şiirle evet şiirle yazmış Nietzsche gibi. Nietzsche de şairdir. Şiirle yazar ama tutarlı bir felsefi perspektifleri var. Başka beyitlerinde bu okumanın nereye götürmesi gerektiğini. Yanıcı nice okumaktır diyor ki başka bir beytinde kendini bilmek için okuyacaksın yine diyor. Yani dönüp dolaşıp buna gelmenin nedeni bu. Şimdi kendini bilmezsen ne olur? Sen kendini ya, ya, okumak ne tamam. olur? Kendini bilmezsen ne olur? Neler olmaz ki? Mesela toplumsal anlamda kendini bilmezsen, işte bizim yaşadığımız duruma düşersin. Sosyal mesaj vermek serbest mi? Mesela örnek vereyim size. İstanbul'da ve çeşitli illerde kendini tanıtmadan iyilik yapan böyle mahalleye ihtiyaçlarını gidenen bir tip türedi. Televizyon kanalları bunu nasıl tanıtıyor? Robin Hood. Bak işte bak kendini bilmediğin zaman. Yani Türkiye'de genel kültürde iyilik yapıldığında bunun sembolü Robin Hood arkadaşlar. Ha bu Yunus Emre bunu şöyle yoğunlar. Sen İngilizsin der sana. Tabii. Çünkü bir böyle bir konuşma yapacağım önümüzdeki hafta. Masalların, meselelerin ve misallerin hepsi aynı kelimeden gelir. Hangi kültürdense sen o kültürün çocuğusun. Kimse kusura bakmasın ha. Ben Türk'üm. Lafız işte mefhum yok. Dedim ya. Lafız bu. Sözcük. Mefhum. Kendini kaybetmişsin sen. Yaptığım bir iyiliği benzetecek bir sembolün yok kültüründe. Ya da televizyonda söylüyor bak. Aşklarıyla meşhur olan bir çift söyle. Bunu söylediği de üniversite hocası filan değil. Vatandaşa söylüyor. Roma ve Juliet. O arkadaş kesinlikle İngiliz. Zaten hepimiz İngiliziz. Elhamdülillah. <gülüyor> lan tamam. E, nedir? Leyla bu Mecnun demedin. Arap. E, yok mu lan Ferhat-ı Bakın Arkadaşlar. İşte tam kastettiği bu. Kendini bilmemek şu, kendilik çünkü refleksif bir şeydir belli bir felsefi olarak analizini biz yaparız ama refleksif ne demek refleksif? Bilincin eşlik etmediği bir eylemdir kendilik. Sana biri din değerini küfrettiğinde hemen refleksif olarak tedbir alırsın. Savunursun kendini refleksif. Yani bilince eşlik etmiyor. O mililik ...o beyincik mi diyorsun? O düşünüyor... ...beyin işin içinde değil. Sen şimdi... ...herhangi bir olgu olayda... ...sembollerini refleksif olarak... ...nereye nispet ediyorsan... ...oranın adamısın diyor sana. Yunus'un kendini... ...kaybetmek bu kadar önemli ha. Yani bireysel olarak... ...işte falanca şeye tepki vermiyorsun. E kendilik bilinci yoksa... ...vermezsin zaten. Ama bazı adam... ...diyorsun ki ne kadar hassas adam şuna tepki veriyor. Bir kelimeye kızıyor... O kendilik bilinciyle alakalı. O kendilik bilincinin... ...temerküzü, yoğunlaşması... ...diyelim ki bayrak... ...bayrakla alakalı bir şey oldu adam tepki veriyor... Aitliyorsun adamı değil mi? O kendilik bilincinin içeriğiyle alakalı. Bakın Bunu bireysel hayatımızda da görebiliriz. Toplumsal hayatımızda da görebiliriz. Kendini bilmemek... ...basit anlamıyla sadece benim kendimi bilmememle alakalı değil. Toplumun da bir kendiliği var. Bakın buradaki kendilik mücerret böyle... ...bu afaki uzayda bir şey değil. Bir tür birliktir kendilik. Nitekim Paşa'da Yesevi'de, Yunus Emre'de... ...kendilikle birliği özdeş görürler. Niçin? Çünkü bizim bireysel olarak... ...birliğimizi sağlayan o kendilik bilincidir. Yoksa dağılırız. Ben yaptım demek o, ben o birliği sağlıyor çünkü. İnsanın en önemli şeyi o birlik var ya, her yerde var. Şimdi kant okuyan arkadaşlar bilirler. Bizim beynimizdeki birlik, bütün fonksiyonlarda birlik var. O birlik olmasa dağılırız. Kendilik birlik demektir. İnsanın, insanın idrakindeki birlik, o sentez senin kendiliğini veriyor. Kültüründe bir kendiliği var, bir birliği var. Onun için hep keşke yani vakit olsa da mesela Aşık Paşa'dan o bölümleri okusam, kendilikle birlik, diyor birliğimizi koruyalım diyoruz hep kendiliğimizi koruyamadıktan sonra birlik hayaldir. Mümkün değil. Yani toplumun kendiliği o birliği üretir. Burada diyalektik bir ilişki var. Gider o yoksa? Yani onun için e, sen kendini bilmezsen cümlesini seçmemin nedeni de bu. Bu sadece bireysel anlamda. Ya da e, kişilerle alakalı bir şey değil. Toplumun, tarihin kendiliği var ve bu kendiliği birliği var. Bu birlik ortadan kalktığı zaman her şey ortadan kalkar. Bu birliği, bu kendiliği de sembollerle ifade ediyorsun. Herkesin bir giyim tarzı vardır, kuşam tarzı vardır, yürüyüş tarzı vardır değil mi? Kültürün de böyledir. Onları kaybettiğin zaman sen istediğin kadar ben Türk'üm de. Yani Rize'de, Allah'ın Rize'sinde benim komşu çünkü Karadeniz dediğinizde artık Rize Trabzon'dur. Sonradan Ortak Koyun Kuzuluyor Hanımefendi orada Alıyor kuzuyu Şeye koyuyor e, Sepetine koyunu da yeni doğum yaptı diye Kucağına alıyor bunu Anadolu Ajansı Haberleştiriyor Rizeli Haydi Ya, ya kusura bakma Bu büyük ihtimalle muhabbet Bir arkadaştır işte sen kendiliğinin mensubiyeti odur. Kastettiğim bu. Yoksa ben burada size e, Yunus Emre'nin beytini anlatmak için gelmedim. Bu kendilik bu kadar önemli bir şey işte. Biz o kendilik bilincini kaybettik. Kendilik bilinci kaybettiğinde misyonunu, tarihteki rolünü bireysel olarak başarılı da... Şimdi gençler e, dünyaya aldırmıyor, önemsemiyor. Niye önemsesin ki? Ne verdin ki o çocuğa yani? Çocuğun kendilik bilinci ne? kendine ilişkin idrakine kendi kültürel değerleri, manevi değerleri, maddi de bir şey inanmak gerek mi arkadaşlar? Yani bir insanın bir kültüre mensubiyeti inançla ölçülecek bir şey değil tek başına. İnanç kültürün çok cüzi bir şeyidir. Yani, parçasıdır. Anladın mı? Yani sen kendini bilmezsen ya Nietzsche okumaktır, o okumayı yok olmaya doğru değiştirebilirsiniz. Sen kendini bilmezsen yani yanice yok olmaktır. Bireysel olarak yok olmaktır. Toplumsal olarak yok olmaktır. O açıdan e, hem Ahmet Yesevi'nin, hem Yunus Emre'nin Aşık Paşa'nın, hem daha sonraki e, Arif e, düşünürlerimizin ifade ettiği mesele basit bir ben idraki değil kendilik bilinci. Bunu kastediyorum. Hemen hemen her şeyin zemininde var. Yani artık daha ne diyelim? Tanrı ile ilişkimiz o belirliyor. Efendim evrenle ilişkimiz o belirliyor. Kendimizle ilişkimiz o belirliyor. Ama bireysel, kendilik bilincinden kültürel kendilik bilince çıktığın zaman iş daha da farklı bir noktaya varıyor. Evet. Bir saati geçirdik. Ee, sorularla bunu devam edelim. Çünkü ben konuyu zaten bıraktım. Konu, konuyu açtı, ha? Şimdi hocam, fenomenal analizle bir insan bir topluluğun içinde doğar. Topluluk diyoruz biz, aile. aynı çekirdek aile değil tabii klasiklerinde. Bu çekirdek ailede biz kişiliğimizi elde ederiz, şahsiyet. Ve bu şahsiyet bize bir terbiye yoluyla verilir Ve ben demeyi öğreniriz. Daha sonra eğitim yoluyla bir hürriyet elde ederiz. Burada kimlik ortaya çıkar. Hürriyet o demek zaten. hüviyet kartı derdi kesin kimlik kartlarına. Bu da bizim hüviyetimizi bilirler. Kimlik dediğimiz hadise ortaya çıkar. Kimlik toplumsal bir inşaatır. Kişiliğe dayanır. Şahsiyeti olmayanın hürriyet olmaz. Kişiliği olmayan kimliği olmaz. Biri terbiyeye, biri talime dayanır. Bu üç ikisi sentezlendiğinde akil bali olan insan kendine yönelir ve orada kendilik bilinci üzerine tefekkür eder. Dolayısıyla kişiliği, onlara girmedim, kişiliği ve kimliği, şahsiyeti ve hüviyeti zayıf olanın haysiyeti de zayıf olur derler. Ne demek haysiyet? Haysiyetsiz herif diye kavga ederken adama diyorsun. Ve çok tepki veriyoruz ama hiç kimse ben şimdiye kadar bu konuda konuşurken haysiyetsiz ne demektir hiç öğrenemedim. Kimse bana söyleyemedi. Kavgada kullanmıyor musunuz gençler bunu? Haysiyetsiz kelimesini biliyorsunuz değil mi? Çok yabancı değiliz. Hani ben çok arkaya kaldım diye merak ediyorum. Haysiyetsiz diye bir tabir yok mu Türk Argo'da? İşte hocam bu kendilik bilinci olan da haysiyet olur. Öbürü haysiyetsizdir. Ne demek haysiyetsiz? Sen haysiyetsizsin. Yani şu demek... Hayf Arapçada bir şeyi tanımlarken özsel tanım yani min hayf huve, huve onu o yapan şey. Beni ne yapan beni insan yapan ne? Akıl, ahlak. Yani haysiyetsiz dediğinde akılsız, ahlaksız demektir. Sen insan değilsin, hayvansın demek yani. Onun için tepki veriyoruz. Dolayısıyla kendilik bilinci kişilik ve kimliğin, şahsiyet ve hüviyetin ürettiği bir Orada üretiyorsun, Haysiyet. Onun için hani, aile çok önemli. Toplum, eğitim çok önemli. Yani, terbiye talim çok önemli. Bunların sentezidir. Kendilik. Haysiyet yani. O, yoksa çökersiniz. Bilmiyorum. Kim sorduydu onu? E, niye gitti? Birden kayboldu. Çok ağır mı geldi? Ne oldu? Yani, sorular. Buyur gençim. Nasıl? Kendisini bilen kişi diğer insanlara nasıl örnek olabilir? Diğer insanlara nasıl kendini bildirebilir? O temsille. Temsil. Masal, misal, meselenin dedi ki temsil. Onları temsil dedik. Temsil nedir? Örneklik demek zaten. Temsil demek örneklik. Misal kelimesinden geliyor. Örnek nedir? Nasıl örnek olursun? Şahsiyetini, şahsiyetini, hüviyetini, haysiyetini eylemlerine yansıtırsın. Ağzına değil Ağzına değil de eylemlerine eylemlerine yansıtırsan yani şu lambanın hareket etmesine gerek yok bak etraf aydınlatıyor. Bunun gibi yani basit basit bir örnek. Yani sen içinde olanı dışına eylemlerine yansıttığında örnek olursun zaten. Anlatarak olmaz. Hele hele gençlere terbiye arkadaşlar örnek ister. Talim eğitim başka bir şey. şey öğretim. Ama terbiye öğret, eğitim diyorsun. eğmek Emekten gibi eğitim. Yani bir çocuk tabiata doğuyor. Sen onu hayata çekip alıyorsun. O kültürün içerisinde onu eğiyorsun. Senin gibi oturuyorsun, senin gibi kalkıyorsun, senin gibi yiyor değil mi? Buna eğitim diyorsun, terbiye. Şimdi bunu yapmanın tek yolu var. Çocuğum yalan söyleme değil, yalan söyleme. Sen yalan söyleme yani. Anladın mı? Temsil budur. Temsil insanların anlam değer dünyasını eliyle yaşaması. Budur. Bilmiyorum anlatabildim. Yoksa vaaz ederek, efendim, kafa ütüleyerek hiç kimseye bir yol gösteremezsin. Gülerler sana zaten. Temsil edemediğin bir inancı savurma ya da bir fikri savurma ancak seni maskara kılar. Gülerdi sana insanlar yani. İslam mimarisi dersin gider bunları yaparsan ben sana gülerim kusura bakma. Gülüyorum da zaten. Orada başka bir beyefendi önce sırayla geliyor Kendini bilmek, kendini bilmek. Şunu kendini yanlış bilmek. Şimdi evet. evet. evet. Evet. Siyasi, evet. Siyasi de gerekmiyor. Anlaşılıyor. Demokrasi ilgili yani demokrasi ile ilgili sıkıntı var. Şimdi bir, bir yani anladım. Yani diyelim ben bir şeyi eleştirdiğim zaman sizi e, anlamıyorum. Yani sizi anlamak istemiyorum. Sizi dinlerken size cevap vermenin bir şey şeyiniyor. Anladınız herhalde. Anladım. Tamam. Anladım canım. Anlamazsam <gülüyor> levhul havuzuna bakıyorum zaten. Tamam. Bir, bu menfaat meselesini bu kadar küçümsemeyin. Menfaat kötü bir şey değil. Problem, hiyerarşi kuramıyoruz. Toplulukların menfaati olur, toplumun maslahati olur. Bireyin fazileti olur. Bundan hepsinin hesabı verilmiş. Biz geçmişinden geri kalmış bir milletiz bu konularda. Bak, telefon konumuna ilerlemek zannediyoruz. Teorik perspektif konusunda geçmişimizden geri kalmışız. Bunlar evet, menfaat kötü bir şey değil ki ya. Herkesin menfaati var tabii. İnsanların menfaatini koruyacaklar. Problem şudur. Yeni geldiğinde toplum için topluluklar... ...kendi menfaatlerini maslahata tercüme edebilecekler. Maslahat nedir? Barış yaratan menfaat demek. Maslahat, sultan geliyor ya. Yani senin bir menfaatin var, bir faydan. Benim de bir faydam var, onun da bir faydası var. Ama üçümüz bir arada hareket edeceksek... ...sen biraz taviz etsin, ben biraz... ...ortak bir mas bu maslahattır işte. Onun için idari maslahat, toplumsal maslahat tabirini kullanıyoruz. Arkadaşlar, toplumların, devletlerin ahlakı olmaz. Böyle bir şey yok bireyin ahlakı olur. Efendim Amerika bizi ahlaklı, ahlaksız davranıyor. Zeki Velidi Tokan, Allah rahmet eylesi, büyük bir alimdi ama her alim gibi siyasi öngörüsü zayıftı. Neliyle anlaştı biliyorsunuz. Bolşevik devrimini destekleme karşılığında Tatarların başkırtların yani Türkiye boyların bağımsızlığını verecekti, özelliğini. Devrim bitti. Zeki Velidi de gitti. Dedi ki söz verdin yap. Söz sözde durmak ahlaki bir tavırdır, siyasi bir tavır değildir dediğini. Doğru mu? Yüzde yüz. Siyasi değil başka. Yani bunlar yerarşik düşünülmesi böyle lineer değil, yerarşik piramidal düşünülmesi gereken. Menfaati küçümseme, senin de menfaatin var, ailenin menfaati var, çevrenin menfaati var gayet güzel. Benim menfaatimle çakıştığında bunu bir ortak maslata dönüştürmek. Bugün bizim sorunumuz... Menfaatler değil. Toplumsal maslahatı inşa edememek. Herkes kendi menfaatini çekiştiriyor. bir ortak, ortak bir dil bulamıyoruz. Ortak akıl, ortak vicdan dediğimiz bu. Unutmayın Selçuklar, İslam dünyasına girdiğinde ilk yaptıkları şey, bu ortak olanı yaratmak. Medreseleri bunun için kuruyorlar. Ortak akıl nasıl yaratacaksa. Herkes bir şey düşünüyor. Ortak dil. Ortak dil yok ya bu ülkede. Ben bununla ilgili edebiyat hakkında bir konu var. Ortayı ortak bak. Şu anda biz de, ...ortaklıklar nelerdir diye... ...hakikaten bunu düşünmemiz lazım ha. Neyse oraya girmiyor. Öbürü ne gelince. Bunlar demokrasi mi? Bunlar rejim. Demo ben demokrasi taraftarı değilim. Sana söyleyeyim. Demokrasi insanlığın bulduğu en kötü idare tarzıdır. Ee, i̇leride Birleşmiş Milletler'de yazılacak... ...insanlık suçu diye. Çünkü demokrasi... ...nerede işe yarar biliyor musun... E, belirli bir entelektüel eğitim almış insanlar aslında işe yarar. Büyük devletlerde büyük şirketlerin manipülasyonuna yarıyor. Küçük devletlerde büyük devletlerin manipülasyonu yarıyor demokrasi. Allah aşkına şimdi dürüst ol. Nerede demokrasi var? Mümkün mü bu ya? Yani Amerikalılar büyük şirket, Amerikan şirketleri kendi çıkarlarını demokrasisini riske ederler mi? Vallahi Amerika'yı gömenler etmezler. Öyle bir şey yok. Bu bir rejimdir. Hiçbir rejim kutsal değildir. Bunlar tarihsel tecrübe. Ne saltanat, ne hilafet, hilafete tarihsel bir vakadır. Ne demokrasi, ileride internet devleti kurabiliriz. Bu şartlarla, tarihsel bağlamlarla alakalıdır. Hiçbir rejimi kutsamayın bence. Cumhuriyet dahil. Ha, onda da kavga etmeli Bu çoğumuzun gereği bunlar. Bunu en iyi şekilde organize etmek lazım. Öbür dediğin sıkıntıya gelince bu eğitimle terbiyeyle alakalı bir şey. Anlatabiliyor muyum? Yani neyse ağzımı açmayayım. Serserden söyleyeceğim. Oflu Hoca makamına geçmeyin. Ee, şöyle arkadaşlar bak. Kültürün homojenliği içerisinde üretilmiş yapılar ancak bize fayda olarak döner. Biz üretmedik bunları. Bizim kültürümüzün tarihsel sürecinin bir daha sonucu değil bunlar ve hala bundan, bunların sıkıntılarını yaşıyoruz. Şimdi ben Trabzon, sen neresin? Trabzon. Tanıdım hemen de ondan. Şimdi sen gideceksin, köyde benim okuma yazma bilmeyen rahmetli anneme demokrasiyi mi anlatacağım? He? Öyle şey olmaz. Onun için e, biz üretmedik bunları. Yani bu cep telefonu gibi. Bunları biz tüketiyoruz arkadaşlar. Şu cep telefonu üretmiyoruz. Ha diyeceksiniz ki biz yapmaya başladık. O senin değil. Bilgi bir şey gibi nedir onun adı? E, içten içe şişen bir balon gibidir. Anlatabiliyor muyum? Biz şu anda hepimiz ...Batı Avrupa'da üretilmiş bir bilgi kültür birikiminin uzantılarıyız. Onun etkisini değil. Şu giydiğin elbise cizvit kıyafetidir. Rektör papaz demek ya. Arkadaş bu böyle yani fazla böyle öteye bir zıplamanın bir anlamı yok yani. Adamlar dünyaları değiştirmekle birlikte dekan da öyle. Ben de dekanım yani benim de aynı papazlığından farkım yok hocam yani <gülüyor> Bir altı. Bir alt, Küçük papaz. <gülüyor> Ama bu gayet doğal, bunu bunu kızmaya gerek yok. İşte e, Berlin'deki bir toplantıda biri bana takım için de hocam dedi, İhsan Bey dedi, 200 yıldır dedi İslam dünyasından büyük bir e, dönüştürücü, yaratıcı bilim adamı çıkmıyor. Sıra bilim adamlar da. E dedim ki ya gayet normal, ben bundan hiç erinmiyorum. 750 ile 1600 arasında da sizden bir adam çıkmadı. Lan bin yıl. Biz yaptık bu işi, bu tarihsel bir yaşı. Arkadaşlar şu, tarihselliği biraz anlayalım. Yani İslam medeniyeti, istisnai bir medeniyet falan değil, ya. Ta, insanlık tarihinin bir parçası. Yani olup bitenler, tüm dünya medeniyetlerinde, maddi şartlar, manevi şartlar, coğrafi şartlar, neyse bizde de oluyor. Biri yapar, gayet doğal. Orada yeni bir şey oldu, bunu anlayalım yani. Gayet güzel, başarılı bir şey yaptılar. Eksiklikleriyle, yanlışlıklarıyla, bunu anlayalım. Hala onu tartışıyoruz Toplantılarımızda doğanın matematikleştirmesini, <gülüyor> matematik nicelleştirmesini filan falan gayet doğal bu. olsun. Biz bunu buna, buna şeyimiz açık antenlerimiz açık ve hemen adapte olduk. Yani 1661'de şimdi yeni bir yazı çıkacak. Nedir bizde mesela şöyle derler. Efendim, Osmanlı modernleşmesi askeri yenilgilerden sonra başlamıştır. Hiç alakası yok. Onu bilmiyoruz. 1661'de Fazla Ahmet Paşa'nın sarayında bir toplantı yapıyorlar. Daha Newton yok. Nüfton 1680'inde Prinsip'e yayınlıyor. Nüfton çocuk yani. Daha eğitim görüyor. Avrupa'da neler oluyor toplantısı yapıyor adam. Fazıl Ahmet Paşa, Fazıl ne demek Fazıl? Hayır hocam profesör demek o tarihte. Tabii. Çünkü ancak entelektüel olan erdemli olabilir. Kelime de çok tacir mesela. İşte hoca. Hoca ne demek? 16. yüzyılda tacir demek. Hoca dediğinde tacir oğlu oldu demektir. Ama onu bizimki gibi ulema alim zannediyor. Öyle değil. Her kelimelerinde de kendi gün anlamı değişiyor. Fazla Ahmet Paşa'nın da toplanıyorlar. Avrupa'da neler oluyor bakalım. 1960'larda tercüme hareketleri başlatıyorlar bizimkiler. Bir sürü tercüme var orada. Yani demek istediğim şu. Bil insanlık tarihinin bir üyesiyiz hepimiz. İnsanlık tarihinde çeşitli nedenlerle bildiğimiz bilemediğimiz toplumsal yasalarla değişiklikler oluyor. İleride Çin bir şey yapabilir, Rusya yapabilir. Belli olmaz. Bunu takip etmek, bunu bilmek, bundan etkilenmek problem değil. Ben onu kastetmiyorum. Yani Sümerler çivi diye bir şey icat etti. Bunu benimseyenler tarihte kaldı benim Sümerler yok oldu gitti. Gayet basit. Yani bu ilahi bir şey değil. Bu tamam, beşeri bir gelişme. Yunanlar bir şey icat etti. Buna dahil olanlar büyük kültürler kurdular. Olur. İslam bir şey icat etti. Filan. Bu böyle gidiyor. İleride kim bilir ne olacak. Onun için Batı ile ilişkimizi çok psikolojik bir şeye dönüştürmemiz gerekmiyor. Demokrasiyle de öyle. Bunlar siyasi rejimlerdir. İşimizi herhalde kullanırız. Ama kutsamayız. Bilmiyorum anlatayım. Ha? Elbette canım yani. Şimdi geçen bir konferans verdim. İslam medeniyeti, İslam'ın kendisi bir hakikat araştırmasıdır. Bir adalet, ad adi bir toplum kurmak mıdır? Tabii ki canım. Yani bu adalet, bilgi, hikmet filan bunlar üzerine konuşulacak şeyler. Şüphesiz. Ama dediğim gibi Herhangi bir rejimi, siyasi rejimi, herhangi bir felsefi, ideoloji merkezi olarak konuşacak şeyler değil bunlar tek başına. Kastettiğim o. Biz o biraz son cümle eleştiren düşünce ya da düşüncenin kendisini merkez alabilirsek bu işi çözeriz. Şimdi Müslümanlar, Diyanette verdiğim ilk bunu söyledim. Niçin daha ilk yüzyılda, daha ilk yüzyılda okuma yazma oranı çok düşük, kağıt henüz icat kullanılmıyor, kitap yok ortada, tutuyorlar. Akayet kitaplarının gelişinde şöyle bir cümleyi ekliyorlar. En nazarı vacibun ala kulli müslim fî Allah'ı bilmede her Müslümana teorik düşünme zorunludur. Çok tehlikeli bir cümle. Halkı kaybedersin. Okuma uzmanı ne ya? Yüzde on bine değil. Yani niye? Çünkü toplum mislizmde kurulmaz. İslam'ın iki büyük düşmanı var. Sofizm ve mislizm. Bunlar hep savaşmış. Çünkü sofizmde hakikat, bilgi, değer hepsi kaybolur mislizmde her şey tütsülü bir hale gelir. Toplum hukukla kuruldu. Onun için İslam medeniyeti bir hukuk toplumudur. Bir fıkıh toplumudur. Biz bu bilinci kaybettik. Fıkhın içeriği önemli değil. O dönemde fıkıh buydu. Bugün bu olabilir. Onu müştehitler, alimler yapsın. Ama hukuk bilincidir esas olan. Onun için İslam medeniyetinin iki büyük şeyi vardır. Omurgası vardır. Biri usulü fıkıh. Biri usulü din. Biri akide. Biri hukuk. Bu ikisini bir araya getirdiğinde Müslüman toplumu kurarsın. Bu, bu bilinçtir önemli olan. Yoksa akide değişir, akidin ifadesi değişir. Akidin kendisi değişmez de. ifadesi değiştir, fıkın ifadesi değişir, yeni kurallar çıkar. Bu önemli değil. Bilinci kaybetmemek. Ama bu bilinci kaybetme yine geldi bizim konumuza. Kendilik bilincini kaybedersek, kendine işaret etme imkanı kaybedersen başkalarını göremezsin. Bir oraya bak. Bakın bu ülkenin en büyük problemi bu. Kimisi Moskova'ya bakıyor. Kimisi Pekin'e bakıyor. Kimisi Londra'ya bakıyor. Kimisi Paris'e bakıyor. Kimisi Tahrana bakıyor. Kimisi Kahire'ye bakıyor. Kimisi İslamabad'a bakıyor. Ben bir de şu İstanbul'a bak ya. Bakın şu çağdaş işte Türk düşüncünü inceleyin. Ben bir konferansında dedim de minnet duydu. Yerli bir ateistiniz bile yok ya. Hegel'den, Marx'tan esinlenerek ateist oluyor adam. Ya sen kendi kültürel pratiğinden kalkarak der ki tanımıyorum lan ben temelin dediği gibi. Tanım ayrı. Değil ya, yok o. Falanca düşünür diyor ki diyor, Hegel'den bilmem. Böyle bir şeyde problem olur mu yani? bir Çözüm olabilir mi? Karma garıcı Kendi yerli ateistimiz üretememişiz ya. Var, var tabii ben burada niye konuşuyorum? <gülüyor> Ümudum olmasa gelir miyim buraya? Hemşerim yapma gözünü seveyim. Yeni nesil çok iyi geliyor. Küçümsüyorsunuz ama bu kuşaklar arasında böyle bir şey Sümer tableti var. Aa, eskiler nasıldı şimdi yeni gençlik filan. Sümer tableti bu. Böyle şikayet ediyoruz öyle değil. Yeni nesil çok iyi. Ben o yeni nesilden hakikaten gaz vermek için söylemiyorum. Çünkü çok güzel öğrencilerim var. Yeni nesil bu işten aşacak. Söyle. Hocam, hoşgeldiniz. Eyvallah. Üniversite matematiklerinde öğrendiklerinden davet etmişler. Eyvallah. Yeni nesil geliyor dedi. Sen bağlı bir soru değil. Halkayım tercihinde bir soru var. Orta durup sizin uzun zaman zaman aldığınız matematik birincisiniz öğrencileri. Evet. Yarım meslektaşlarım benim. E söyleseydi ben bir an matematik üzerine konuşsaydım ya. <gülüyor> Benim de bir iki yıllık matematik eğitimim var gençler. <gülüyor> <gülüyor> Tek bir şey söyleyeyim. Gelecek matematiği iyi kullanan kültürlerin olacaktır? Bu çok açık. Onun için matematik çok ciddi almamız lazım. Tabii. Bütün büyük kültürler eee klasik dönemde mantıkla iş yaptılar. Mantığı çok iyi bilen kültürler hakimdi. Yunanlılar, sonra İslam. İslam'ın ve Osmanlı'nın en büyük gücü mantık meselesini ciddiye alması. Osmanlılar'da okudan mantık kitaplarını saysam yorulursunuz. İnanılmaz mantık okuyorlar. Hatta e, mezar taşlarında mantık okumaktan kafayı yiyen mezar taşları bile var. Tabii tabii. Vefada bir tane böyle uzun bir taş var. Ailesi yazmış. Görece olarak 16. yüzyılda başlasa da özellikle 18. yüzyılda kalkülüsün aritmatizasyonundan sonra her şey matematikle gidiyor. Matematiği çok iyi bilmemiz gerekiyor. Başka ne söyleyeyim o kadar yükselttim ki sizi. Hatta bir şey deriz. Modern bilim matematikçilerin intikamıdır. Çünkü Galile bir matematikçi olarak ikinci sınıf bir adam biliyorsunuz üniversitede. Tabii. Natural philosopher olmak önemli olan. Üniversitede atılınca rektöre yaz demektir günümüze geldi. Ne diyor rektöre? Tamam ben ayrılmayı kabul ediyorum ama benim ünvanımı natural philosopher olarak şey matematikçi demek aletle, edevatla uğraşan, hesap yapan e, ikinci sınıf bir bilim adamı. i̇bn bile şeyde öyle der. Bunlar hesap yapmaktan başka bir şey bilmez. Biz varlık üzerine konuşuyoruz falan. Değil mi? Ama tam değişti bu şimdi varlığı idraki matematikle yapıyoruz. Aşağıya da matematiği atıp yukarı bir şeyler çıkartıyoruz. Aşağıya görmüyoruz ki. Matematik de geliyor aşağısı. Yukarı büyük ölçeyi de matematikle yakalıyoruz. Çok enteresan bir dil bu. Anladın mı? Onun için matematik arkadaşlar önemlidir. Buyurun hocam. ilim olmadan irfan olmaz dediniz. Malumat olmadan marifet, marifet olmadan ilim, ilim olmadan hikmet, hikmet olmadan irfan olmaz. Bu benim demiyorum canım. Evet, Gelenek Benim de işte bir sürü dediğiniz sürecin sonunda elde edilebilir. Evet. Şey. Ancak son dönemlerde çok kullanılan bir ifade var. Nedir? Ee, Anadolu ifade. Yok o mecaz o. Şimdi dilin kullanımları var. Vazii kullanımı, istimali kullanımı, vazii hakiki kullanım demektir. İstimali mecaz ve kinaye. O mecazı bir Yani şöyle o bizim yüksek kültürümüz piramidi aşağı o kadar güzel süzülmüş ki halk oradan almış ona göre davranıyor demek o. Yoksa o irfanı bilmez yani. Halk niye bilsin? Nasıl davrandığını bilmez yani. Niçin öyle davrandığını da bilmez. Niçinini bilmiyorsan o zaten bir şey oldu. O mecazi o. Ha, O kalmadı da. Anadolu irfanı artık edebiyatı. Yok öyle bir şey. Kapitalizm her şeyi bozdu. Buyurun. Çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. Ee, güzel için Eyvallah. Teşekkür Hocam, bu kadarını bu kadar anladıysanız gerisi tamamdır zaten. Eyvallah. Güzel. Hiç düşünmedim. Niye düşünmedim? Çünkü ben başka taraflara bakmakla meşguldüm. Büyük bir orman gibi yol sende. Biliyorsunun, çıktı Menikpa'na andaydım üzümü. Bu beyit üzerine yazılan yorumların herhalde bin sayfaya geçer. Osmanoğlu'nda ilk yorumda 1400 60'larda Fatih döneminde bir müfessir yazıyor. Entesan o da yani. Bu ne demek istedi? Bu şair burada filan gibisinden. Ee, Dolayısıyla Yunus gibi şairler başta dedim ya hakikaten o beyitler öyle var ya bugün çağdaş şairler yolda gidiyorum gördüm sevgilimi oradan baktım oraya falan böyle şiir şey yazmıyorlar ya. <gülüyor> Çok ciddi bir arka bir, bir felsefeleri var bir perspektifleri var bakmam lazım bilmiyorum hiç düşünmedim. Niçin doğru oduna bu kadar kafayı taktı eğri odunla bu kadar kavgası var İlk bakışta hiç söylediğiniz doğru olabilir ama beytin bağlamını görmem lazım. E, vardır vardır de, şüphesiz. E, ben hatta bir televizyon programında söyledim, beni arkadaşlar eleştirdi tabi. Mecazla hakikati karıştırıyorlar. Şimdi bir yerde konuşuyorsun. Yaratma fiini kullandım. Hocam yaratmak Allah'a mahsustur. Yapma ya ne zekisin dedim. Aklını fotokopisini çektir de bozulmasın. <gülüyor> ya dilin mecaz kullanımı var kardeşim ya. Arap, halakayı kullanırsın herhalde. Şimdi tabi Türkçede yaratmak fiili tek ama Arapçada ebda, halaka, cale bir sürü var. İbda anlamına gelen yaratma Allah'a mahsustur. Halaka, herkes halakadır. Halakane ne demek? Bir şeyden başka bir şey yapmak demek. Cehalet o kadar diz boyu edepsizlik de var. Anladın mı? Tamir kelimesini çok kullanıyorsunuz diyor bana. Bütün Kur'an tercümelerinde bizde tengridir. Bak, yap 1102'de yapılmıştır Kur'an tercümesi Türkçe. Bugüne kadar hiç değişmemiştir. İkinci Mahmut da aynı tercüme yok. Tengridir ya. Aa, Cumhuriyet döneminde baskı yapıldığı için psikoloji bir tepki olmuş onu anlıyorum da yani geniş düşünmemiz lazım anladın mı? Yaratma da çok ilginç hocam belki e, başkasının hafızını <gülüyor> icat etmeyi yani orada da e, aklıma ara sıra geliyor e, yaratma da iki yaratma. Şimdi ona girmeyelim bu kona ilgili çok güzel metinler var yaratma dediğimiz tek kelimeyi toplamamamız lazım yani bir şey yaratmanın bir sürü türü var yani. Ha, onlar ayrı konular hocam. Yani çift yaratma, tek yaratma, bir sürü tartışma var o konularda. E, siz buyurun, sen sormuştun. Şu arkadaşları biritirelim, sonra sana gelelim. Hocam teşekkür ederim evet. kendi adıma. İlminize sağlık bize tamam. zaman ayırdığınız için. E, şimdi Kuzey İslam'ı ekolü var. E, Hoca Ahmet Yesevi, Yunus Emre, Tapduk Emre o taraftan gelen bir ekol. Bir de e, İranlı Şems, Tebrizli Şems, Rumi Efendi ekolü var. Şimdi bizim toplumumuzda bu Mesnevi'den mi dolayı bilmiyorum bir parlatma var. Yunus'a da hep garip Yunus diyoruz. E, Derviş Yunus diyoruz. 25 tane Yunus Emre var ama. Niçin Yunus garip, garip kaldı? Yunus, garip Yunus başka. O garip Yunus başka. Aşık Yunus başka Yunus Emre başka. O garip bizim garip Yunus Emre garip değil. Mevlana gibi mi? Bir çok tak. Mevlana olduğu şimdi gibi. Şimdi arkadaşlar. Ya şunu soracaktım. Burada da mı kendimizi bilmiyoruz toplum Yok ama? yok öyle değil. Ee, şimdi şöyle. Bir kere Ahmet Yesevi ve Anadolu İslamı ilişkisi çok öyle dakik kurulacak bir ilişki değil. O biraz Fuat Köprünün başlattığı bir şey. Sınai bir tarafı var. İslam e, Bizim Anadolu İslam'ı dediğimiz ve Balkanlara da yayılan İslam Konya'da inşa edilen bir İslam. İnternette var onlarla alakalı konferanslar. Mevlana orada. Sadettin Konevi orada. Sırancettin Urmevi orada. Kutbuddin Şirazi, Ekmettin Mahçubani, tam bir sürü adam var saymıyım şimdi tek tek. Orada bulunan bir sentezdir bu. Yunus Emre, Aman Mevlana bir tür e, sufi gelenek, Sadettin Konovi, İrfani İbn Arabi geleneği. Şirazî Türbeleri, hiç duyduk mu Şirazî Türbeleri? Yok. Bak işte kendilik deyince bu Şirazî diyor kim biliyor musun? Yok. Bu adam 1200 1244 Sicilya'da Kutsal Roma Cermen İmparatoru Frederick'in sarayında 4 yıl boyunca Avrupa'da entelektüelleri eğitim veren bir adam. Thomas Akünes de orada. Niçin Avrupa'da 1250-1350 Sikolastin'in parlak çağır? Bu adamın talebeleri hepsi. 4 yıl. Yani Einstein'ı çağırmışsın. Fizik bölümlerinde hocalara, hocalar öğrenciyle ders edilmişsin gibi o dönem. Sıracılığı böyle bir adam. İslam Mediyeti'nde yazılmış en önemli mantık kitabının yazarı i̇bn Sina, felsefe gelininde bir filozof. Aynı zamanda büyük bir mütekellim. Aynı zamanda büyük usul alemi. Fıkıh, hukuk usulü yazıyor. Asrub edileri var filan. Bu da Konya'da. Kutbuttin Şirazi, Anadolu'da matematik bilimlerinin kurucusu. Büyük bir, modern dönemde, modern öncesi dönemde önemli teknik matematik e, kitapları, asrubi kitaplarını yazan Sivas'ta, Gökmedrese'de, yani Ekmelettin Açıvani, i̇bn Sina'cı filozof tabi filan. Bunlar Anadolu'da bir e, ilginç bir sentez yapıyorlar. Tamam Ve bundan sonra İslam dünyasındaki farklı perspektifleri birleştiriyorlar. Çeşitli perspektifler var. Bunları birleştir, birbirine tahammül etme, yimitlerini genişletiyorlar diyeyim. Yani o dönem mesela diyelim ki Alaaddin el-Konevi diye bir adam var. İbn Haldun'un hocasının hocası, Muhammed Abin'in hocası Konevi. Bu adam hem Laka çok enteresan. Kadıl kudat yani kadıların kadısı. Bu ne demek? Fakir. Yani Şeyh hoşu yok. Şeyhlerin de şeyhi. Bir enteresan bir sentez yapılıyor. Anlatabiliyor muyum? Yoksa bizim evet Şemsi Tebriz'inden, İran'dan geliyor, Orta Aslı'dan geliyor falan ama bizim kendimize has bir inşa var. Biz ne Selçukluyuz, Büyük Selçuklu'yu kastediyorum, ne Hazemşah, ne İran değil. Yeni bir yapı var bu. O yapıyı içererek aşan. Şimdi felsefede çok güzel bir tarih var. İçererek aşmak. İçererek aşacaksın. Reddederek değil. Onu alacaksın içine ama aşacaksın. Anadolu İslamı böyle bir İslam'dır. Bizim unuttuğumuz bu. Onun için kimse Vehhabilerden, evet radikalizmden şikayet etmesin. Şu andaki Türkiye'deki İslam anlayışı biraz seküler kadizadilliktir. Tanzimat'tan bu yana takip edilen Türk toplumuna e, teklif edilendi. Seküler kadı zadeliliktir. Niye şikayet ediyorsun? 1839'dan bu yana sen bunu zaten istedin. Anlatabiliyor muyum? Şimdi, e, biz o bilinci tekrar kazanmamız lazım. Yoksa Yunus tek başına bir sembol isim olarak önemli olmakla mı? Tek başına bu topraklardaki kültürü temsil etmez tek başına. Hatırlıyor musun? Evet. Buyurun. Oturarak lütfen. Otur. Tamam rahat ediyorsunuz. Buyurun. Hı. Tabii. Tabii. İhlas. İhlas eğitimde kazanan bir şey değil ama. Nedir ihlas? Bana göre. Evet, sana göre nedir? Sana göre, bana göre olmaz. İhlasın bir tanımı var canım. İhlasın bir iş yaptığında Allah'ın gördüğü o, o ihsanın tanımı. Benim tanımım yani. İhlasın değil o. Yok. Tamam, o öyle yorumlamış. Şimdi İslam, bakın, oturabilirsiniz. Ne dedik? İnsan bir toplumsal varlık mı dedik? Bir toplum içinde yaşıyoruz ve toplum formel kurallarla yorulur. Hukuk, formel kurallardır. Değil mi? Bu formel kurallar olmadan toplumu bir arada tutamaz. Anlaşıldı mı? Ama bu formel kuralların içini doldurmak istiyorsan, bireyin ihlaslı olmasına önem verirsin. İhlas formel kuralların içeriğiyle alakalıdır. Kuralların kendisiyle alakalı değil. Onun için tasavvuf toplumu belirleyemez İslam'da. Bireyin içeriğini zenginleştirir. Yani tasavvuf nikah diye bir şey duydunuz mu hiç? İslam tarihinde. Yok öyle bir şey çünkü. Nikah toplumsal bir, bir yapıdır. Fıkıh kurallarıyla gider. Ticaret, tasavvuf ticaret var mı? Şimdi siz, diyelim ki formal kurallarla ticaret yapıyorsunuz. Ama benim çok fazla bir ihtiyacım var. Siz borcunuzu almaktan imtina ediyorsunuz mesela. Bak bu sizin ihlas tarafınızı gösterir. Bireysel olarak siz o kuralın içeriğine müdahale ediyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? İhlas budur. Yani şöyle basit bir örnek on almak için çalışmak Doğru bir şey, yanlış bir şey mi? Ama öğrenmek için çalışmak o kişinin ihlasını gösterir. Hulasa demek özet. İşin ayrıntılarına bulaşmadan özetini yakalamak demek. Tabi halis olmak tabi. Hulasa. Yani ben sana bir sürü şey anlatıyorum. Sen diyorsun ki, ya bu işin aslında ölme. Kardeşim ölün biteyim mesela. Onun gibi. Bilmiyorum anlatabildim mi? İhlas bireysel bir şeydir. O terbiyenin, talimin yani eğitimin, öğretimin sürecinde ortaya çıkan kim ihlaslı olabilir dersen Yunus Emre'ye yine o kendilik bilincine sahip olan bir insan ihlaslı olabilir. Formel kuralların ötesine geçmiş. Yani şöyle, cennet cehennem korkusuyla ibadet etmek yanlış bir şey değil canım. Yapabilir insan ama bunu açtığın zaman sen ihlaslı biri olmuş olursun. Anlatabildim mi? Yunus Emre açısından olaya baktığımız zaman. Evet. kim bir... Başka kimse yoksa Buyurun. Bir kez gönül yıktın ise Bıkıldığın namaz değil 72 millet dahi elin yüzün yumaz değil evet. Şimdi burada 72 millet dahi elin yüzün yumaz değil Bunun Ben bulamadım da çok araştırmadım 72 millet şimdi. hangi milleti mi onu demek Yok, istiyorsun Yok yani bu 72 millet dahi elin yüzün yumaz değil ile Bir kez gönül yıktın ise Hani yani buradaki anlatılmak istenen ne aslında sormak istedim 72 millet dahi Elin yüzün yumaz değil yani bunu ya açık mı? Yani ihlasla bağlantıda kılabilirsin onu. Ya yani önce e, insan ol diyor sana. Şimdi bizim bunu da anlamamız lazım. İnsan olmadan Müslüman olmak, Türk olmak, Filistin olmak da pek bir anlamı yok. Önce insan ol, sonra bunlar oluyor. Yani burada Allah... elin yüzün yumaz değil. Şimdi de. arkadaşlar ha. İslam hukukunun e, en temel ilkesi nedir? Tevhid. Ne? Hatta nübüvveti niye olarak? Hayır canım. Nübüvveti ne olarak anlatırlar? Nübüvvetin amacı nedir peygamber? Vahyin amacı nedir? Birey ve tür olarak insanı korumak. Hıfzul beşer. Ferden ve nev'en. Tabir budur. İnsanı birey ve tür olarak kurmak. Bütün dinin amacı budur. Birey ve türü yok eden bir din din değildir. Yani şu adamı öldürelim. Affedersiniz hocam. Hedef göstermek. Şunu eder, tamam. <gülüyor> bir de elimsiz geçiyor, çok özür Şimdi adamı öldürdükten sonra kime tebliğ yapacaksın? Altına bomba koy, uçur sonra Müslüman oldu. Temel bizim kahraman yapar. Adamı önce öldürdü, sonra niye öldüktüğünü anlatadılar. Biliyor musunuz bizim kahraman hikayelerini? Buna benzer bu iş. Şimdi arkadaşlar, insanı korumak nedir bakın sayinmesi. Bir aklını korumak, şey canını korumak. Canı koruyacaksın. Canı koruyamayan bir fikir din din değildir, fikir değildir. İki aklını koruyacaksın, Akla zarar veren bir inanç inanç olamaz, garip garip böyle inançlar var. Neslini koruyacaksın, soyu. Bunlar aslidir. feri olarak da malını koruyacaksın, dinini koruyacaksın. Din dinini korumak zorundadır. Yani onun için bizimkiler Ristiyanla Yahudi ile karşı bir şey yapmıyorlar canım, dinse tabii. Yani. Sen şimdi bunlara zarar verdiğini an. Müslüman olsan ne olur, ne olmasan ne olur? İnsanın incindiği, insanın küstürüldüğü bir yerde kime tebliğ yapacaksın? Tebliği nasıl tanımlıyor bizimkiler? Doğruyu, iyiyi, güzeli insanın önüne koyup edeple geri çekilmektir. Lan herkes edepsiz ya şimdi. Bakın arkadaşlar, yani konuşacak konu var. Akayt metni medreselerde okutulan iyicinin, akayt metni bu kelam alimi akayt inanç ya, anlatıyor anlatıyor, en sonunda ne diyeyim, biliyor musun? La yecuzu tecessüs fil itikar fil itikad ve muamele itikad da tecessüs caiz değildir yani bu neye inanıyor, nasıl inanıyor? Ya herkes Tanrı'nın özel kalem müdürü gibi çalışıyor değil oruç tutuyor mu tutmuyor mu, namaz kılıyor mu, sana ne ya onun için din ideolojileştirildi İdeolojileştirildi, daha tehlikeli siyasi siyasileştirmekten. Din öyle şey değil ya biz dünyayı kazan. Din çok farklı bir bir hayat görüşüdür din. Basit bir şey değildir yani bir siyasi fikir ya da bir ekonomik. Darül İslam diyorsun adam hemen ekonomik politik bir şey anlıyor. Yok öyle bir şey. Darül İslam man manevi birlik demek mesela. Her şeyi politik ekonomik okuyoruz. Sonra da Batı'ya yetiştiriyor utanmadan. Anladın mı? İnsanı korumayan bir din, din olmaz ya. Bak ne diyorum? Bu İbn-i Teymiye'nin aklıma geldi. İbn-i Teymiye'nin tabiridir ki en sert alimlerimizdendir biliyorsun. Büyük alimdir ha. Onu söyle böyle milletin anlattığı gibi değil. İbn-i Teymiye diyor bunu. Dinin tek amacı vardır diyor. Nübüvvetin, vahyin, hıfzul beşer ferden ve nev'en. Daha ne desin abi ya? De... Gibi Oralardan geliyor. Tabi aynı kültür. Kastettiği bu Yunus'un. Adam kırıyor, döküyor ama gidip namaz kılıyor. Şimdi arkadaşlar, yine bir yazı yazdım ben. Psikoloji, din üçe ayrılır, dini, bilinç, psikolojik, mitolojik, psikolojik ve teolojik. Psikolojik din genelde halkın dinidir. Bu da halk anlamında küçüktemiyor, biz daktamıyoruz. Yani belirli bir bilgi birikimi olan nedir o? Tan dini mitolojik olarak düşünür, Tanrı bir hakim gibidir, ceza veren biri olarak düşünür. İşte şunu yaparsam bu kadar devi alacağım der. Bu kadar cenneti garantileyeceğim filan. Mitolojik mitlerle düşünür. Yerinde de çok olağandır bu. Zaten sembollerle düşünmektir esas olan. Bir de teolojik din var. İkincisini söyleyeceğim. Teolojik dinde kelami böyle makul dedikleri bizim eskilerin. Belirli bir kelam, felsefi bir idrak için düşünmek. Psikolojik din ise çok tehlikeli. Ahlaksızlığın kaynağıdır diye de bir yazım var. Psikolojik din ahlaksızlığın kaynağıdır. Nedir psikolojik Psikolojik din. Bir tür muhayyile üzerine inşa edilmiş akıl yok orada. Muhayyile inza, in, üzerine inşa edilmiş, tamam mı? Ee, günah çıkarmaya dönüşmüş. Yani gidiyor adam namazını kılıyor. Ya Rabbi beni affet, günah işledim diyo öyleye kadar. Sonra gidip kazık katmaya devam ediyor işte. Bak psikolojik durum. Orada inandığı dini terimlerin reel olduğunu düşünmüyor. Mesela cennet diyor ama ya da ceh cehennem diyor, azap diyor ama onların Gerçekten ontik anlamda bir karşılığı var mı yok mu? O, o, hiç, tamamen nafsi bir şey. Yani çoğumuzun dini inancı da böyle açıkça söyleyeyim. Yani meleklere inanıyorsun nafsen ama melekleri, Ya eskiden ana, insanlar evin içerisinde dikkat eden melekler var diye. Öyle bir şey yok. Yani şunu düşün bak samimi olarak söyleyelim şimdi. Ben senin şu omuzuna bir göz koysam yapıp ettiğin her şey... Merkeze bildirirse nasıl hareket edersin? Dikkat edersin değil mi ya? Ulan her şey merkeze gidiyor. Anamı anlatırlar. Peki hani kiramen katibi melekleri vardı? İnanmıyor musunuz? İnanıyoruz. Peki niye? Hani şah damarından yakın Allah var? Ulan bu kadar yakın olan bir adama, bir varlığa bunu yapıyorsan e, senin işin çok yaş. Kimse gerçekten cezalandığınız öbür dünya mead fikrine, ahiret fikrine Samimi olarak inanan bir insan, beş yıllık, on yıllık kötülük planları yapabilir mi? Yapmaz ya. Yapıyorsa gerçekten, laf senin inanıyordur. Ben kimsenin niyetini sorgulayamam. İnan, ben Tanrı'nın özel kalem müdürü değilim. İnanam. Ama ben eylemlere bakarım. Onun için İslam hukuku eylemlere bakar. Sen o eylemlerde belki çok da ahlaklı bir davranış sergilemiş olabilirsin. Onu ben hesaplayamam. Çünkü somut olarak benim onu görmem lazım. Anlatabiliyor muyum? Onun için insan merkezlidir tabii canım. Dinin, bütün dini şeyler insan içindir ya. İnsanı tırnak için ama ondan sonra istediğin dini kur. Ne yapayım ben o dini? Ya da o ideolojiyi. Çok büyük bir sistem kurduk ama 30 milyonu öldürdük. Hadi oradan senden. Öyle şey mi olur? Hep bütün rejimlere bakın. Yani burada dinleri suçluyoruz efendim. Dinler hep savaşmışlar. İki Dünya Savaşı'nın toplam ölüm sayısı tarihte en büyük. Savaşlarının daha büyük be. Rejimi, İngiltere Avrupa'ya medeniyet getireceğim diye arasını ağlattı. 1492, 1590, 100 yılda 200 milyon insan öldürdüler. 200 milyon insan. 100 yıl içinde. Ondan sonrasını sayma. Yani bu insanlık bunu nasıl çözecek bilmiyorum ama insan insanı yok ederek var oluyor. Nasıl bir şeyse. Öyle bir şeye dönmüş. Bugün de öyle. Yani ne insan aklanım var. İnanıyor musun sen buna? Saatte 60 milyon, milyon kaç milyon dolar kazanan bir kişinin, bir ailenin olduğu. Ulan dünyanın %99'u altı ailenin elinde. Burada adalet olur mu? Adalet nedir? Yeri gelmiş güzel bir şey. Bunu söyleyeyim bitireyim. Uzattık. Şimdi adalet ne anlıyoruz biliyor musun? Şimdi Rıdvan hocamla kavga ettik. Bana bir yumruk attı. Gittik hocama hukukçu hocam. Değil mi? Hocam da dedi ki Lan dinledi bizi. Rıdvan hoca haklı dedi biz adaleti hakla karıştırıyoruz. Adalet o değil. Adalet nedir biliyor musunuz? Bir toplumda her alanda üretilen ekonomide, ilimde, artı değeri paylaşmak demek. Refah yaygınlaşmak. Yani böyle bir toplum anlayışında mesela toplumda üretilen iksadi değeri elinde tutan büyük aileler olamaz. Var mı Osmanlı'da büyük aileler? Düşün bakayım hadi. Var mısınız böyle bir şey yapmaya? Kimse yapamaz bunu bugün. Geçen bir sunum dinledik ekonomi bölümünde. Şu anda dünyadaki bilmem aileler ya, ay, saat gelininden var. Saat geliri. 40 milyon evsiz var Amerika'da. Orada yaşadım ben 3-4 yıl. 40 yılı milyon evsiz var. Evsiz alma günü kutluyorlar. Evsiz bilmem ne günü. Dedim lan burada harcayacağınız parayı. 300 şey yapıyorlar ha. Festival gibi. Lan burada harcayacağınız parayı da ev alın bu adamlara. Evsiz günü mü olur ya? Her şeyi kapitalizm şiğine kara çevirmişler. Tamam mı? Şimdi sen Amerika'da 5-6 aile özel uyduları var. Bizim normal insanlar gibi haberleşmiyorlar. Özel uyduları var, özel şeyleri var. Sen bu toplumda adalet, demokrasi bekliyorsun. Bir yazı yazmıştım. Kapitalizmle ve emperyalizmle sorumlu olmayan bir kişinin insanca yaşıyor olduğundan dair bir şeyimiz olamaz. Kanaatimiz olamaz. Yani. Var mısınız kapitalizme mücadeleye? Yok. O zaman kusura bakma yani. Sen Müslüman olsan da olur olmasan da olur. Adalet budur. Onun için Muhtiz de kendine ad ve tevhid diyor. Tevhid ve al diyor. <gülüyor> Yoksa adalet hak ve dağıtmak değil yani. Çok ağır bir konuya girdik. Bu öyledir. Ya da niçin İslam toplumunda dini bilgiyi elinde tutan bir gruba izin verilmiyor? Herkese açık. Yetkisi çalışana. Çünkü düvle kelimesi var Kur'an-ı Kerim'de. Gücün belirli yerlerde temerküz etmesine izin vermeyin diyor ayet kelimede. kerimede. Düvle kelimesi. Evet, Tabi dönsün, dö dönsün dursun. Evet. Tabi. Osmanlılar'da biliyorsun paşaların zenginleşmesi izin verir ama öldüğü zaman miras bırakmaz. Devlet ona el koyar. Çünkü işlerin yapması için o paraya ihtiyacı var. E şimdi düşün bakalım hadi. Neyse oradan girmeyelim. Ne problemler var o açıdan. İlkeler düzeyinde, aksiyomatik düzeyde var mıyız bazı şeylere yoksa makyajla mı meşgul oluyoruz? Hangi düşünceyi olsun Türkiye'de? Bence biraz makyajla uğraşıyorlar. Esasa tağlık eden e, meselelere girmiyoruz. Çünkü hepimize değer o. Hepimizi korkutur yani. Son soru olsun hocam. Evet buyurun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ne zaman hocam topladılar fikirleri de beni. Yani, ne zaman böyle düşündüklerini topladın? Düşünüyorlar. Düşünüyorsunuz. Yani Peki de. Muhtemelen Şimdi muhtemelen bizden bir şey bekliyorlar bu konuda neler düşünebilirler. Nasıl bir video gösterirsiniz bu dileği. İstanbul. Birinci cümle çok önemli. Biz bir şeyi kaybetmekten daha tehlikeli olan kaybolmaktır. Biz kaybolduk. Kaybettiğin şeyi bilincinde olursan tekrar Ulan ben bunu kaybettim deyip alırsın. Ama kaybolursan neyi kaybettiğini de unutursun. Onun için Cemil Meneç'in ifadesi kafadaki yenilginin çaresi yok yani. Yenilir insanı şeyler. Bu çok önemli bir şey. Kaybolduk. Kendimizi nasıl bulacağız? Çalışarak. Yani benim böyle bir reçetem yok. Bir kere e, geleneğimizde bir şekilde itibat kuracağız. Şeye de gerek yok. Kimseyi suçlamaya, ahlanıp, vahlanmaya da gerek yok. Hiç kimse hain değil. Herkes bir işi çözmeye çalıştı. Bakın benim bir cümlem vardır. 1774'ten bu yana başımıza gelenler, gündüzün başına gelseydi gece olurdu. Bak arkadaşlar, tarihi okuyun. Şu an dövüldük biz. Niye dövüldük? Çünkü zamanında çok dövdük. Ama biz edeplemizle dövdük. Adamlar çok edepsiz belden aşağı vurdular. Büyük yani tanzimatı, meşrutiyeti, İstiklal harbini hafife almayın arkadaşlar. Bak, bunlar çok önemli şeyler. İstik şu istiklal harbi tek başına çok önemli. Emperyalizme karşı kazanan ilk başarıdır tarihte. Hani ben hep Gandhi'nin bir sözünü söylerim. Çanakkale Savaşı'na kadar İngilizleri tanrı zannediyordum. Dünyadaki direnişi de beslemiştir bu. Kapitalizme ve karşı Bunu Oradaki şeyleri, yapılan edilenlerin hatalar, sohaplar var tabii şüphesiz. Herkes hata yapar. Büyük hatalar da var benim kişisel kanaatim. Ama o dönemi iyi analiz etmemiz lazım. Dolayısıyla bir tırnak içerisinde kaybettik. Fakat kaybolmamamız lazımdı. Kayboldukta kısmen bunu düzeltmenin tek yolu o kaybettiklerimize irtibatımızı yeniden kuralım. Bu şu demek değil, geçmişe gidip o oh, öyle bir şey yok. E, tarih benim ifademle gelecekte, geçmişte karşılaşma bilincidir. Gelecekte geçmişle karşılaştığında o geçmiş tarih olur. Yoksa hayvanın da geçmişi var. Tamam tarih öyle geçmiş demek değil. Ona karıştırmayın. Geleceğe ilişkin yola çıkarsın. Bir planın programı vardır. Geçmişi istihdam edersin. O tarih olur. Budur, çözüm bu. Bunun başka bir şeyi yok. Yolu yok. Yani mesela şundan başlayabilirsiniz. Herkes nutku aslında okuyacak şekilde klasik Türkçeyi öğrensin. Gerisi kendiliğinden gelir. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Çok teşekkür Eyvallah, ediyoruz. Gerçekten olayım, istifade olayım. ettik. Ya ben bu kadar ya uzun süredir bu kadar keyifli entelektüel bir ziyafeti